E, merhaba dostlar. 19 Nisan 2018. Aslında buraya tarihe bir not düşmeye geldik. Ben bu tür konuşmaları böyle değerlendiriyorum. Çünkü hepimiz tarihsel bir dönem, dönemin içinde e, sanatçı, sanat eleştirmeni, sanatla ilgili kişiler olarak bir varlık gösteriyoruz. En azından üretim alanının içerisindeyiz. İki tane konuğumuz var. E, sanatın... E, yani yakın ama zaten interdisipliner alanlarından çok ilişkilendireceğiniz e, duruşlarıyla ee, Yeşim ve Rafet e, ile birlikteyiz. Ee, Yeşim'e ben önce sormak istiyorum. <gülüyor> Kadın olduğundan bilmiyorum bir şey, e, şey oldu. Ee, ben Yeşim'den elbette çalışmalarımı takip ediyorum. Ee, biraz e, yani popüler kültürün hepimiz içindeyiz de Yeşim neler yapıyor, sanat alanından neler yaratıyor, böyle kronolojik kısa kısa başlıklarla ve son çalışmalarından söz etmeni rica ediyorum, dinleyicilerimizin, izleyicilerin bir fikir vermesi açısından. Tamam, ben tiyatro alanında çalışıyorum, yani tiyatrocuyum. İşte oyunculuk okudum, ondan sonra oyunculukla başladım ama sonra yazarlık, yönetmenlik şeklinde devam etti stüdyo oyuncularında oyunculuğa başladım. Sonra Amerika'da lisansüstü e, performans araştırmaları bölümünde okudum. Ondan evvel tiyatro ile ilgili başka bir üniversitede hem yazarlık hem yönetmenlik hem oyunculuk çalıştım. E, sonra, yani hep yazıp yönetmek gibi bir fikir vardı. Bir şey yazdım şeyleri işte performans haline getirmek. Performanslarla başladı aslında benim yaptığım şeyler. Tek kişilik performanslar. Ondan sonra e, lisans tutu çalışmasından sonra da Amerika'da e, oyun yapmaya başladım. İlk profesyonel olarak sahneye çıkmam işte stüdyo oyuncularıyla Şahika Tekandlı oldu ondan evvel. E, Amerika'da ise işte kendi tiyatromu kurdum. Orada iki tane oyun yaptım oyunu Playa Türkçe ve e, Year 2084 diye sene 2084 diye. E, daha sonra Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye geldikten sonra da yine tiyatro alanında oyunlar yapmaya devam ettim. 2002 senesinde işte ve diğer şeyler tiyatro topluluğunu kurdum. İlk yaptığım oyun yine Oyun Ala Türka'ydı. Çünkü tezim biraz onun üzerineydi yani birazcık bayağı onun üzerineydi. Osmanlı gösteri sanatlarının Cumhuriyet'e geçişte, oryantalizmle ve milliyetçilikle alakası üzerineydi. Hani onu nasıl etkilediğiyle ilgiliydi. E, oyunda bir, bir nevi yani Osmanlı gösteri sanatlarının yok oluşuna bir yorum şeklindeydi. E, tiyatroyu kurarken de yeni metinler, yeni e, teknolojiler ve disiplinler arasılık üzerine kuralıyla oluşturdum. E, ve yani Ondan beri, 2002'den beri yaptığımız hani bu adı altında yaptığımız çoğu oyunda farklı farklı yönlerden bu alanı araştırıyor. Daha sonra yine 2003 senesinde aslında hemen sonra Galata'da bir prova mekanı olarak girdiğimiz Galata Perform'u bir mekan yani bağımsız bir sanat alanı haline getirmek fikri oluştu. Şimdi 15. senede olduğundan dolayı işte başında biraz anlatıyorum. Hani 15 sene geçmiş falan. Şu anda geldiğimiz nokta da enteresan bir nokta. Hani tiyatro tarihi ve şey açısından, Türkiye açısından. Aslında başlangıcı çok da planlı olmayan. İşte prova mekana, oyun yapıyoruz. Burada başka yerde yapmayalım, burada yapalım. İşte o zaman bir teknik oda lazım, şuraya onu yapalım. Şirket kurmak lazım, öyle yapalım falan gibi. Benim bir nevi... Gecekondu e, doğrusunu da ekleyerek gittim bir yapı oluştu. Fakat bu yıllar içerisinde sadece tiyatro yapmadık bu e, alan içerisinde, mekan e, ve kavram içerisinde yani şey e, başlık altında. Aynı zamanda e, projeler ürettik, işte atölyeler oluşturduk, uluslararası projeler oluşturduk. İlk yaptığımız projelerden biri görünürlük projesiydi. O da bölgeyle olan ilişkisi üzerineydi. Birkaç konsepti bir araya getirmişti. Bir tanesi işte bir tiyatronun kendi bölgesiyle olan ilişkisinin geliştirilmesi fikrinden yola çıkıyordu. Yani benim komşum kim? İşte dükkandan kablo satın aldığım dükkan sahibi kim? O beni tanısın ben de onu tanıyayım. Görünür olalım birbirimize gibi bir mantık üzerindendi. İkincisi de bu böyle açık stüdyo tabir ettiğimiz ya da işte Museum Night, işte müze gecesi tabir ettiğimiz Berlin'de de olan bir kavram üzerinden yola çıkılmıştı. Ve üçüncüsü de bir hazine alı şeklinde sanat ve sokaklar. Görünürlük projesi de yani özetle tek bir gün ya da iki gün süren sabahtan akşama kadar bir harita, bölgenin bir haritasının çıktığı ve o haritanın üzerinde sokaklar, dükkanlar ve sanat mekanları işte da performansların, sadece karşılaşmaların, sadece ziyaretlerin ya da işte sergilerin, değişik disiplinlerin bir arada olabildiği bir program yaratıyorduk. Ve yani hem esnaf, hem halk hem de sanatçı yani bir şekilde birbirine görünür hale getirmekle ilgiliydi proje. Proje 8 sene sürdü. Yani biz aynı zamanda hem oyun yapıyorduk, aynı zamanda bu seneyi bu projeyle açıyorduk. Ee, Tabi Galata bölgesi o dönemde çok da görünür bir bölge değildi ilk başta. Yani çok fazla rağbet edilen bir yer değildi. 8. seneye geldiğimizde 2012'de, Basın e, duyurularını yaptığımızda basından gel ya, yeteri kadar görünür değil mi Dalata değil bir şey aldığımız bir noktaya geldik biz o bölgede yani 2000 işte 4 ile 2012 senesi arasında her senede ayrı bir konsept etrafında hani görünürlük projesi oluşturuluyordu. E, proje bazında bundan bahsedebilirim. Bir de Yeni Metin Yeni Tiyatro diye 2006'dan itibaren başlattığınız işte oyun yazarı olduğum için de ben kendim. Ha, bu alanda ne yapılabilir? Türkiye'de oyun yazarlığını nasıl geliştirebiliriz gibi yine söyleşilerle işte birkaç oyun okumasını yapsak, oyun yarışını yapsak derken 2009'da işte İstanbul Kültür 2010 başkenti desteğiyle de birlikte 8 değişik ülkeden 8 değişik farklı işte oyun yazarını Türkiye'ye getirdiğimiz atölyeler yaptırdığımız, söyleşiler yaptırdığımız ve aynı zamanda oyunlarını çevirip orijinal dillerinden Türkçeye kazandırdığınız oyun okumalarını yaptığınız bir denkleme geçtik. Ondan sonra da Yeni Metin Yeni Tiyatro projesi 2009'dan sonra uluslararası boyuta ulaştıktan sonra daha genişti ve daha düzenli bir yapıya kavuştu 2012'den itibaren. Kültür merkezleriyle olan ilişkiden de kaynaklanarak işte senede 6-7 ay işte bir oyun yazarlığı atölyesinin olduğu, İçine yabancı yazarların da ya da yönetmenlerin de gelip atölyeler verdiği ve hatta sonunda 2012'den itibaren küçük bir festivali olan Türkiye'nin ilk yeni metri, yeni tiyatro evet. ilk, ilk oyun okuma festivali yani yazarların oyunlarının okunduğu e, prezente yani tanıtıldığı bir e, festival oldu hala da devam ediyor e, bu sene altıncısını yaptık gelecek sene yedincisini yapacağız inşallah daha doğrusu bu 2018 Ekim'inde e, bunun dışında hani tiyatroyla ilgili bahsetmem gereken bir şey varsa konum olarak hani biz daha çok çağdaş tiyatroyla uğraşıyoruz. Yine dediğim gibi disiplinler, arasılık, yeni metinler, yeni teknolojiler üzerinden farklı farklı açılardan yaptığımız bir sürü proje oldu. Başta daha çok benim yazıp yönettiğim oyunlar e, yer alıyordu. Ev kakafonik bir oyun, Aksak İstanbul hikayeleri, Son Dünya, Üçüncü Evren vesaire gibi noter e, gibi. Ondan sonra bu yeni metin yeni tiyatro projesiyle koşut gittiği için tiyatro e, yeni yazarlar çıkardıkça onların da oyunlarını yapsak, sahnelesek nasıl olur gibi bir noktadan. E, yani yazarlık üzerine daha fazla eğildiğimiz bir alan oldu e, tiyatro. E, ve son geldiğimiz noktada da hani yeni yazarların oyunlarını da sahnelediğimiz, e, hatta ee, yeni Metin Yeni Tiyatro Festivali kapsamında işte lokasyon projesi üretip işte e, sene boyunca atölyede yazarların örneğin Balat gibi bir bölge için yazmalarını sağlayıp sonra Balat'ta e, bir nevi site spesifik diye tabir edebileceğiniz o bölgede var olan bir binanın ya da bir mekanın içerisinde oyunların sahnelenmesi gibi biraz görünürlük ruhuyla aslında Yeni Metin Ruhu'nun birleştiği çünkü görünürlükte de böyle şeyler vardı. Yani özet olarak tiyatronun her yerde olabileceği mantığından yola çıkarak her sene farklı savunma yöntemleri ve e, stratejilerle tiyatroyu var etmeye çalıştığımız bağımsız bir alan oluşturduk diyebilirim. E, tabii ki 2012 bizim için bir milat oldu. E, çünkü 2012'den evvel Kültür Bakanlığından düzenli bir oyun bazında destek alabiliyorduk. Sonra Gezi olaylarından ilk aşamada kesilen, hani desteği kesilen tiyatrolardan değil, ikinci aşamada desteği kesilen tiyatrolar haline geldik. Yani tiyatro olarak çok da böyle genel olarak hani kişiler bazında ya da tiyatronun söylemi bazında slogan mari bir yapımız yok. Ama yaptığımız oyunlar tabii doğal olarak politik içerikte var oluyor. Ee, o yüzden de anlatım kadarıyla belirli bir, dolaylı bir sansür yiyoruz gibi geliyor bana. Ee, ve aynı zamanda görünürlük projesi de Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı desteklerle de ilerliyordu. O da belediye ile olan ilişki de farklılaştı. Ve şu son dönemde, yani ben kendi tiyatronun adına ve genel tiyatronun genel durumu adına şöyle söyleyebilirim ki, hani özel tiyatroların giderek daha da fazla ticari bir alanda olduğu, Devletten belediyeden herhangi bir destek almadığı ki yurt dışında Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da değil daha farklı vergi kesintisiyle bu destek e, vergi ödemez mesela Amerika'da tiyatrolar e, genelde dünyada hani özel tiyatrolun var bu şekli özel ve bağımsız olsalar da e, bir bir şekilde destekle yürüyebilir bu olmadığı zaman da ya kişiler belirli alanlar oluştururlar kendi kişisel e, kaynaklarıyla. Ya da işte ticari bir alana geçersiniz, ee, ki son dönemde olan büyük prodüksiyonlar e, vesaire gibi şeyler aslında biraz bunu gösteriyor. Ee, böyle bir süreç içerisindeyiz diye düşünüyorum ben kendi adıma. Böyle bir noktadayız. Peki, teşekkür ederiz ilk bilgilendirmeler için. Sağolun. Ee, aslında aynı şekilde paralelinde tam da Rafet'in de interdisipliner alandan, işte fazın çıkarmaktan değil mi? Belki performatik senin de işlerin oldu, müzikle ilgili Raffet. İşte artık ne diyebiliriz ki biraz sanatlar diyemeyeceğimiz, ama sanatın hani birçok e, sanat yapma biçimini bir arada e, sürdüren e, bir sanatçı e, Raffet Aslan. Rafet sen de kronolojik olarak toparlarsan hani başlangıç noktasından bugüne kadarki yolculuğunu ve son yaptıkların üzerinden de biraz bizi bilgilendirirsen seviniriz. Ben esasında bugünkü ana başlığımız olan popüler kültür dediğimiz şeyin içinde doğmuş bir birey olarak konuşmama başlayabilirim. Yani benim başlangıç noktam ne olabilir? Herhalde 70'li yıllarda izlediğim filmler, okuduğum kitaplar, çizgi romanlar biraz daha serpilip 80'li yılların başında yine o dönem sinema ve e, tırnak içinde pop müzik alanını içerisine girebilen punk'tan hip-hop'a, e, efendime söyleyeyim e, roll'dan heavy metal'e kadar e, bir kültürün içerisinde doğdum. Yani e, 68 sonrasında dünyada e, insanların işte, e, ne diyeyim, Ütopya arayışları toplumsal alandan çok bireysel anlamda işte kendini ifade etmeye ve buradan da mutlu olmaya arayan bir şeye girmişti. Belki işte Do It Yourself sloganının 70'lerle yaygınlaşmasının sebebi buydu. Yani bütüncül toplumsal sorunları çözemiyorsak kendimiz olduğumuz yerden başlayabiliriz. Bunun için e, herhangi bir daha üst kuruma, büyük söyleme ihtiyacımız yok. E, benim de ilk e, üretim şeylerim herhalde ortaokulda e, müzik grupları ve e, sinema afişleri üzerinden e, keserek, e, üzerine yazarak oluşturduğum defterlerle oluşuyor. O noktada sanat üretim 80'li yıllarda başlıyor diyebilirim yani. Ee, Tabi insanın hayatında farklı dönemeçler var vesaire. Bu e, kendini ifade ettiğin şey olarak daha ilk gençlik yaşlarında koyabilirsin. Yani ben 16 yaşında e, hayatımın e, yapmak gereken, yaşamam gereken şeyin sanat kariyeriyle ilişkili olduğunu düşünüyordum ama insanın hayatında bunu uygulaması içinde farklı e, aşamalar geçiyor. Sonuçta e, biz her dediğini yapacak, e, uygulayacak olgunlukta bir e, uygarlığın çocukları değiliz. E, hayat seni bir yere savunuyor, oradan oraya savunuyor. En sonunda bir yerde durur diyorsun, ben kendim olmam lazım ve e, nerede kalmıştık diyor ki. 90'lı yılların başında işte, e, fanzinlerle belki, ee, ...yeniden e, kendin ifade araçları doğdu. İşte bahsettiğim, kendin yapmalısın, bu it felsefesiyle ilişkiliydi. Ee, aynı e, müzikleri dinleyen, aynı filmleri izleyen, aynı sanat eserlerini ilgili insanlar yan yana gelmeye de başladılar. Bir nevi bir e, bakıma, alt kültür diyebileceğimiz oluşumlar vardı. Ben de o sürecin parçasıyım esasında. O sürecin... E, gelişme aşamalarında bulundum. Özellikle 2000 yılların başlarıyla itibaren e, işte bu fanzin ortamı e, deneysel müzik ya da bilim kurgu gibi e, farklı mecralarda kendi aradığım bütüncül dediğim sanat idealini gerçekleştirmenin bir yolu olmadığını kanaatine vararak bunun 21. yüzyıla dayanmışken en yakın ifade biçiminin e, çağdaş sanat olduğuna karar verdim ve kendi enerjimi de biraz buraya yoğunlaştırdım. E, sergiler yaptım, sergilerin parçası olduk. E, bunu daha ne diyeyim, sivil ve bağımsız çalışmalarla başladık ama o dönemden İzmir'deydim. 2007'de e, İstanbul'a geldim ve fark ettim ki bizim İzmir'de kendimizi ifade etmek için yaptığımız şeyler zaten İstanbul'da e, bir tırnak içinde e, etikete sahipti. Yani sen e, sanatçıydın, sergi organize ediyorsan, küratördün, e, sahneye çıkıp e, orada bir ayin yapıyorsan sen bir performans icra ediyordun, e, bambaşka bir ortamın içine girdim. O süreç gibi bireysel çalışmalar yanında e, alt kültürün içerisinde kendim gibi e, hayalleri olan, aynı ruhu hisseden insanlarla kolektif deneyimler de başlamıştı. Çeşitli sanat işte kuruluşunda yer aldım. Südüel Seylem Türkiye diye bir grubumuz oldu. E, hem ülke içerisinde hem uluslararası etkinlikler yaptık. Bunların herhalde ...en e, önemli tepe noktalarından biri e, yıkımı 2011 etkinlikleri oldu. E, yaklaşık e, 60 sanatçının yer aldığı, içinde e, 20'ye yakın e, dünyanın farklı yerlerinden... E, ...bağımsız sanatçı ve sanatçı kolektiflerin olduğu bir oluşumdu. E, Beyoğlu'nda terk edilmiş 6 katlı bir binayı yaklaşık 9 aylık bir çalışmayla... Ee, bir ay yaklaşık sürecek bir sergi ve deneyim alanına çevirken performansların gerçekleştirdiği. Ee, Sürgalizm eylem Türkiye biraz böyle e, sürgalizma avantgardı şemsiyesi gibi kullanan. Yani, e, 1924'te yazılan manifestoların aynı tekrarını yapmaktan çok 21. yüzyılda avantgard deneyimi güncelleştirmek. Bunun yolları neydi? İşte sokak sınatından esasında eee eee söyleyeyim eee deneysel müziğe, oradan eee çizgi romana ve bilgisayar, internet dünyasına kadar açılan eee yaşadığımız, nefes aldığımız uzay içerisinde Avangard'ın yeniden düşünme fikriyle çıktı. Bunun yanında işte 2012'de ilk kişisel sergimi açtım. Ardından iki sergim daha oldu. Ee, yazmakla ilgili zaten e, 16 yaşında ilk metnimi yazmıştım Ve o süreden sonra da hep yazmak hayatımda oldu 3 tane kitap çıkardım Şimdi 4. basım aşamasında e, O kitapların isimlerini söyler misin? E, Çağdaş Sanat Manifestoları var 2010 yılında altıka 5 yayınlarından çıkmıştı. Hı hı. Ee, Kürt e çıkmış deneysel öykü der, derlemem var. Zigurat Terbiyecisi. En son 2016 yılında da e, Subpress'ten e, Yıkımın Şafağında bir Kilip kazısı kitabı çıktı. Hı hı. Ee, çağdaş Sanat Deneysel Öykü ve e, Bilim Kurgu Felsefesi üzerine üç ayrı başlıklı, üç kitap çıktı. Hı hı. Bunun yanında da farklı mecralarda yazmaya, konuşmaya e, devam ediyorum. Robotik Hayaller diye bir performans e, müzik projemiz var. E, o da bir şekilde esasında bilim kurgu imgesini seslerleştirme e, kaygısı taşıyor. Özetler, sen böyle bir durum herhalde. Evet, teşekkür, teşekkür ederiz bu bilgilenme için. Aslında karışık da konuşabileceğiz ama hani yavaş yavaş giriyoruz. Hı. Ben e, Yeşime Soy, e, Yeşime tekrar sormak istiyorum. E, Yeşim, sen kendini popüler kültürün neresinde tanımlıyorsun? Yani eleştirel bakıp hani metin yazarlığım var. E, Tiyatro performansları ve sen de interdizimler çalışıyorsun. Popüler kültürden nasıl yararlanıyorsun ya da onun karşılığından mı yararlanıyorsun? Onunla ilişkin nasıl? O, o konuya biraz değinebilir misin? Yani bir sanatçının ya da bir yazarın popüler kültürle ilişkisinin olmaması pek mümkün değil. Yani, yani ama tabi biz bir ayrım yapıyoruz belki hani kendi yarattığımız işler konusu söz konusu olunca. Bir de tiyatro biraz daha farklı yani çağdaş sanattan ya da sanattan diye düşünüyorum. Hani bilet satıyorsunuz, insanlara bir şey, bir, bir, bir yapım sunuyorsunuz ve bu, bu bunu yaparken de her zaman düşünüyorsunuz. Yani kime hitap ediyorum, neye hitap ediyorum, nasıl bir kitleye hitap ediyorum. Yani bir oyunun seyircisinin olmaması konusunu düşündüğünüz zaman mesela ben biraz hani başlık atılınca yani aklına performans sanatı ile ilişkilendirmek geldi tiyatroyu hı hı. çünkü hani sanatta da öyleydi ve performans sanat sanatının tiyatrodan gelen dalında da öyleydi yani e, yaptığınız şeyi e, kapitalize etmemek e, bunu bir kapital olarak sunmamak işte nasıl Cildo Frejord'un işte canlı heykellerinde bir ürün yaratmak değil de satılabilir alınabilir bir şey yaratmak ya dedi bir müze tarafından satın alınabilir bir şey yaratmak değil de bedenini kullan yani bedenini vermek o zaman hani satınamaz, kullanılamaz bir şey üzerinden bir üretimde bulunmak, sanat eseri yaratmak gibi bir kaygıdan yola çıkarak mesela performansı sanatını düşündüğünüz zaman bir sürü şey çıkıyor ortaya. Ama sonra mesela bakıyorsunuz mesela Marina Abramovic'in başta yaptığı performansları sonunda geldiği noktaya Performans sanatı da yani yine satılabilir ve e, üretilebilir bir hale, yani e, alınıp satılabilir bir hale geliyor. E sonra mesela Orlan diye benim bildiğim, beğendiğim bir performans sanatçısı var hmm. Fransız. E, o da yine beden üzerinden bir sürü iş üretiyor ama düşündüğünüz zaman Mesela Orlan'ın Türkiye'ye gelişini hatırlar mısınız bilmiyorum ama e, ana haberde yani ana habere çıkmıştı mesela yani e, ana haberde konu olmuştu Orlan. Çünkü Orlan yani kendi vücudu üzerinde estetik e, ameliyatlar geçirip hani aynı zamanda işte estetikten evet, de bahsediliyor bu anlamda ama Türkiye'ye geldiği için bahsetmek istiyorum. Geldi mi? doğru geldiğinde de öyle olmuş. <gülüyor> Yani e, şimdi mesela yine performans sanatının çıkış noktası hani ürünselleştirmemek ve hani e, çok farklı bir noktadan sanatı hani, sanatın sınırlarını zorlamak ve o alım-satım meselesi üzerinden bir takım şeyleri düşünmek, kapitalize etmemek gibi bir şey noktadan çıkıyor ama son geldiği nokta yine popüler kültürle çok iç içe bir şey oluyor yani bir yandan da hani kitlelere hitap edi yani kitlelere hitap etmek ya da kitleleri değiştirmek gibi bir hani kaygı oluyor ya bizde hep hı her hı zaman. Yani sonuç itibariyle neden sanat yapıyoruz'a geliyor. Mesela sansürde de aynı şey e, var. E, bizim son dönemde yaşadığımız işte tiyatroda yaşadığımız sansür hikayelerin hepsi popüler kültürle ilişkili. Hı. Yani Nasıl anlatayım, i̇şte kendi alanınızda işte marjinal, küçük alanınızda bir şey yaptığınız zaman aslında kimseye hiçbir şey dokunmuyor ama atıyorum bir tane oyun örneği vermek istiyorum yalağıma yutma diye mesela Özen Yula'nın oyunudur. Ve işte bir tane meleğin işte porno setinde değişik pozisyonlar üzerinden yine dünyayı kurtarma çabasıyla ilgilidir. Yani bu oyun bizde provası oluyordu. Kumbaracıelli gibi yine hani alternatif bir mekanda sahnelenecekti. Ee, ve yani eğer bir e, basın danışmanı bunu Allah'ın meleği e, porno setinde diye bir haber haline getirmeseydi ve bu işte e, birtakım e, ana akım gazetelerde manşet olmasaydı hani o korkunç sansür yemeyecekti mesela yani ve tehditleri almayacaktı gibi bir durum söz konusu. Ben de mesela Aşk ve Faşizm diye bir oyun yaptım. Hani oyunda yani e, çarşafa öykünen ök, bir sahne var. Yani tül, siyah tüllerle kadın yani sekiz oyuncumun öne doğru yürüdüğü ve üstünün çıplak olduğu bir sahne var. Şimdi ben bunu mesela alıp işte e, işte işte çarşaf farklı bir şekilde sahnede falan gibi bir noktaya getirirsem ve bunu popüler kültüre popüler alana satmaya çalışırsam başka bir şey oluyor. Yani konumlandırmam başka bir şey oluyor. Ben bunu Garaj İstanbul'da çok daha farklı şeyleri vurgulayarak sahnelediğim zaman yani sanat popüler olan ve neri, nasıl konumlandırdığınız sizi, kendinizi ve yarattığınız şeyi aslında çok bence e, bahsettiğimiz hani popüler kültür diye bahsettiğimiz e, kitleyle çok alakalı yani ya da büyük eserlerle çok alakalı. Yani ben hep şunu düşünüyorum yani yaptığınız şeyi nerede yapıyorsunuz ve nasıl yapıyorsunuz? E, mesela yine performanstan bir örnek vereceğim. Karen Finley diye bir performans sanatçısı var Amerikalı işte Clinton zamanında işte çok o da yani çıplaklığı kullanan işte sahne değiştini bileyim ben yani hem kendi çıplaklığı hem de seyirciyle olan etkileşimi çok yüksek kullanan metin de kullanan bir performans hazısı. Şimdi ben mesela onun New York'ta bir tane o performansını seyret yaptığı eser yani Clinton'la ve o dönemdeki politika ile ilgili ve yani sahne o beyaz erkek kültürünü eleştiren küfürlü işte açık saçık falan bir şey yapıyor. Şimdi bunu gidip mesela hani Soho'da küçük bir tiyatroda yapmak başka. Benim seyrettiğim Genellikle e, beyaz yakalı erkeklerin e, çoklukla işten sonra gittiği bir barda ve onlardan habersiz yani hani ilan etmeden o, o, oradaki bara gidip orada sahnede yapıp ondan sonra onlarla karşılıklı atışıp küfürleşmek başka. Anlatabiliyor muyum? Yani, e, yani o yüzden bence biraz bu popüler alan ve sanat ayrımı vardır ya her zaman işte popüler alan nedir? İşte poptur. İşte daha fazla kitlelere hitap eder. Daha ana akım medyada yer alır. işte daha fazla dikkat çeker diyelim. Ondan sonra biz sanat yaptığımızda ise böyle bir hani diyalektik bir durum söz konusu ya sanat ise daha alternatif bir alandır. İşte daha farklı bir kitleye hitap eder. Alıcısı farklıdır vesaire gibi şeyleri aslında düşündürüyor bunlar bana kendi hani bakış açımdan koy yani düşündüğüm zaman ee, ama dersen materyal olarak hani e, ne derecede kullanıyorsun kendi yaptığın işlerde hani popüler kültürle ilgili. Mesela futbol üzerine bir oyun yaptım ben. Ee, Almanya'da Wiesbaden Devlet tiyatrolarında. Ee, işte Türkiye-Almanya sı0 e, adı ve, ve soyut bir futbol sahasında gerçekleşiyordu. Ve bütün episodlar hani sahneler işte bu Türklerle Almanların ilişkisini işte e, hakemlik, e, ofsaytlar, şeyler vesaire yani oyunun kültürü üzerinden tekrardan değerlendiren bir yani tabii ki doğal olarak hani malzeme olarak kullanıyoruz ama bunlar ayrı şeyler bence. Yani bir sanat eserinin içerik olarak popüler kültürden ne kadar beslendiğiyle e, sanatçının popüler olanla olan ilişkisi ve yarattığı eseri nasıl konumlandırdığı iki ayrı sanki başlık gibi geliyor bana. Yani öyle. Bir... <gülüyor> konu açmak istedim Peki, Rafet zaten ilk girişinde kendini tanıtırken yaptığı işler üzerinden bahsetti popüler kültürün ne kadar içine doğduğunu, ondan ne kadar esinlendiğini. Ee, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya şeyi söylemek lazım, benim beslendiğim kültür çok yerel bir kültür değil de. Yani... Benim bahsettiğim popüler kültür küresel bir popüler kültür, özellikle 60'lar sonrasında oluşmuş bir realite. Yani o dönem Türkiye'nin 70'lere ait popüler kültür sahnesiyle atıyorum Hababam sınıfıyla, Cem Karaca ile Yılmaz Güneş ile Barış Manço ile benim ne derece alakam vardı? Zaten biraz da şeydi yani yaş olarak büyüklerimizin ilgi duyduğu şeyler Uçumuzla gitmiyordu. İşte onların dinlemediği radyo 3'te o bahsettiğim müzik türlerini keşfediyorduk ya da onlar bize eğlence için Yazlık sinemaya götürdüklerinde orada biz kendi can Beynilerimizi bulup daha sonra takip ediyorduk yani bu noktada. Ee, şeyi belki işte yeşim'in dediği sanat nerede, popüler kültür nerede? Yani şeyi hatırlamak lazım belki. Ee, popüler kültür dediğimiz şey kent fenomeniyle, modern dediğimiz fenomenle başlayan bir şey. Yani ondan önce, modernden önceki süreçte popüler bir kültürden bahsedemeyiz. Çünkü insanların toplu olarak yaşadığı bir e, sosyolojik ortam yok. Büyük kent oluştuktan sonra Büyük kentlerde de 19. yüzyılın ortasıyla birlikte Tiraji yüksek, yüksek gazeteler, dergiler çıkmaya başlıyor. Yani insanların kitlece beraber takip edeceği bir şey çıkıyor. Bunun üzerine iletişim araçlarının gelişimi var. İşte fotoğraf var, sinema var. Ee, önce sessiz film, sonra sesli film, müzik endüstrisinin oluşumu ile birlikte 20. yüzyılın başı ile birlikte popüler kültür diye bir şeyin oluşumundan bahseder hale geliyoruz. Çünkü bir şeyin popüler olması için e, belli bir kalabalık tarafından tüketicisinin oluşması gerekiyor. O noktada mesela e, Frankfurt Oku'nun ee, kültür e, ve toplum kuramcılarından Adorno şey diyor yani bu esasında bir kitle kültürüdür ve düşük kültür olarak nitelendiriliyor. bunun karşısına işte klasik müziği, atonal e, müziği koyuyor e, efendime söyleyeyim klasik edebiyatın klasiklerini koyuyor <gülüyor> ve e, popüler kültürün doğduğu ürünlere karşı eleştirel bir yaklaşım geliştiriyor ee, ama aynı Frankfurt okulundan e, Herbert Markus ise e, Adorno ile adı konmamış belki bir e, polemik cevaba girerek esasında Adorno'nun e, olumsuz baktığı caz, e, Hollywood sineması e, ya da beat şiiri gibi e, farklı yaşam alanlarında esasında çok yaratıcı Devingen Bizim sanat diye tanımladığımız şeye ait canlı bir kanal olduğunu söylüyor. Bu tartışma esasında büyük ihtimal 68'lere kadar yoğunlaşarak gidiyor yani üst sanat mı yüksek şey düşük sanat mı sinema sanat sayılmalı mı ki ilk tartışma Bodler mesela fotoğrafın icadı üzerine fotoğraf sanat sayılamaz diyor. Efendime söyleyeyim işte e, klasik müzik üzerine yoğunlaşan insanlar önce cazla başlayıp 50'lerde rakın dönen dalgaları ilk başta e, soğuk bakıyorlar bir mesafe koyuyorlar. Ama bir bakıyoruz ki 60'larla birlikte o dönemin e, yaratıcı klasik e, yeni dalga ile o dönemin pop sanatçıları yan yana işler üretmeye başlıyor. 68 sonrasında belki bu bir kırılma oluşuyor ve bir yerden sonra yüksek kültür mü aşağı mı kültür mü tartışmasının da anlamsızlaşmaya başladığını görüyoruz çünkü atıyorum ee, çağdaş sanatın işte e, Picasso, Endivarol vesaire isimlerini saydığınız gibi. Sinema gibi popüler mecrada işte Alfred Hitchcock, işte e, Efendi söyleyeyim Stanley Kubrick gibi isimleri saydığınızda bu adamların ürettiği eserlerin de sanat olmadığını iddia edecek durumumuz yok. Bir sanat yapıtının e, tanımını gerektiren her şeyi popüler kültür içinde kodlanmış, düşük kültür ya da tüketim kültürü içinde kodlanmış şeylerin içinde görmeye başlıyoruz ki şeyi düşünürsek 1940'lı yılların sonrasında yani savaş sonrası refah Toplumu denilen Batı'da şeyin oluşumu ile birlikte bizim bugün pop art dediğimiz akım başlıyor. Yani ilk başlangıcı İngiliz pop art sanatçıları Hamilton ve Paul Losey gündelik basından buldukları reklam afişlerinin kolajları ile başlıyorlar. Amerika'ya gittiğinde bu işte efendime söyleyeyim eee Lincoln, e, e, Lincoln e, style çok zor söylüyorum ama e, çizgi romanın e, e, çizgi romanın resmin içine sokuyor işte endi alıp markette gördüğü e, ambalajları sanatın içine sokuyor ve e, bir şekilde bizim bugünkü e, dille Malezya'da hitle diyeceğimiz bir sanat algısına hmm. geliyor. Ee, Tabi burada şeyi de kapılmamak lazım yani popüler olan her şeyi yüceltmek, olumlamak anlamında bir yaklaşım söz konusu değil. Çünkü biraz da popüler olan zamanın ruhuyla ilgili yani bu işin patladığı 60'ların popüler ruhuna baktığımızda işte müzikte Beatles'ın, Rolling Stones'ın, Pink Floyd'un, işte sinemada Antonyone'nin, Rodgers'ın, ee olduğu bir gerçeklik, işte. sanatta Andy Warhol'lar var, e, Avrupa'da Kobra hareketi var, işte stiyasyonistler var. E, böyle bir gerçeklik ve bunların tüketildiği bir dünya. Ama e, 2000'lerin popüler kültürüne bakarsak, durum bu kadar parlak olmayabilir, yani kitlenin durumu biraz da popüler kültürün e, seviyesini gösteriyor. Kitlenin durumu dediğim şey de esasında işte sürekli insanlık dediğimiz şeyin bir evrimi var. Bazı zamanlarda ne diyeyim daha algısı ve farkındalığı açık, kendi empati gelişkin bir toplumsal durumla karşılaşabiliyoruz. Bazı zamanlarda da tam tersine geriye dönüş ve çöküş dönemleri oluyor. Bu noktada popüler kültüre bakarken işte Bertolt Brecht'in teknikle ilgili geliştirdiği bir tespiti hatırlatmak istiyorum. Yani teknolojinin e, en büyük işte e, suçlarının işlendiği dünya savaşı, atom bombası zamanında tekniğe karşı e, olumsuz eleştirilere şöyle yanıt veriyor. Yani ben teknolojinin kendisini tek başına şeytan ilan edemem. Teknik insanın kullanımında olan bir şey. Teknoloji iyi kullanılırsa iyidir, kötü kullanılırsa kötüdür. Bu noktada e, popüler kültürün içerisindeki şeyleri de bir süzgeçten doğal olarak kendi durduğum yerden geçirir. Onlara karşı ya eleştirel bir yaklaşımda bulunur ya da sahiplenen bir yaklaşımda bulunur diye düşünüyorum. Şimdi ben Yeşime sormak istiyorum. Galatasaray forması da kucak olaraktan e, tam da Rafet'in bıraktığı yerden yani o underground olan alt kültür, üst kültür. Aslında bunların tam da 1990'larda çokça küreselleşme politikaları çerçevesinde sanat üzerinden de tartışıldığını, işte kimlik, göç, e, cinsiyet gibi tartışmalarla gündeme geldiğini ve orada biraz daha e, yani yayıldığını, hani nasıl diyeyim sınıfsal şeyleri açtığını belki görüyoruz ama bugün mesela sen yaptığın üretimlerde periferi ile merkez arasında izleyici kitle açısından da hani o sınıfların ortadan kalktığına o elmenin olduğunu düşünüyor musun? Yani nereye oturuyor? Çünkü bizim kültürümüzde işte antik Yunan'dan gelen bir tiyatro geleneği en eski sanat yapmak için olarak karşımıza çıkarken işte bizde meddah olsun, orta oyunu olsun, geleneksel bir tiyatro var ama hani senin yaptığın tabii ki interdisipliner bir sadece tiyatro değil içinde performans var. Bizim plas sanatlar dediğimiz alanın birçok nasıl diyelim, çağdaş yorumu var, ee, daha kapsamlı, ee, sen nasıl değerlendiriyorsun bu underground, e, periferi, merkez ilişkisi ve izleyen kitlen açısından, gelenler açısından? Yani yine aslında başta söylediğim şeye dayanıyor işte lokasyon yani, nerede yapıyorsunuz, kim için yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Ee, mesela görünürlük projesinde biz sokakta bir performans yaptığımız zaman normalde benim tiyatromu hiçbir şekilde gelmeyecek olan seyirci kitlesine ulaşmış oluyorsun. Doğal olarak onu sokakta e, yani ma e, maruz kalıyor yani sizin yaptığınız şeye ve e, aslında çok enteresan bir etkileşim oluyordu onu hatırlıyorum. E, onun dışında mesela şimdi Balat'ta yaptığımız projede de yani Balat bölgesinde eski bir rum e, lisesinde, Yuva Kimyon Kız Lisesi'nde yapılıyor mesela oyunlar, odalarda gerçekleşiyor, müze gibi gezilebiliyor. Orada da mesela normalde bizim tiyatromuza gelmeyen hani Balat bölgesinden, Fatih bölgesinden burada da ne varmış, kapıdan bir gireyim bakayım falan gibi hani bir bakış açısıyla içeri giren, çıkan insanlar oluyor. Yani işte demin dediğim gibi yani kime hitap ettiğiniz özellikle nereye konumlandırdığınız önemli bence sanat eserini. Bir de tabi popüler kültür söz konusu olduğunda biraz da akla şey geliyor biraz hani Robert Wilson mesela geliyor bizde hani tiyatroda postmodern tiyatronun babası olarak sayılabilecek. Mesela onun Einstein, sahilde Einstein, Einstein and Beach diye bir oyunu var. Ee, çok önemli bir milattır yani hani postmodern tiyatrosu tiyatro açısından mesela o da her zaman için şey der, yine popüler bir şey imaj kullanmış oluyor yani biraz Andy Warhol'un e, yani pop art geleneğine Belki yani öykünen bir şey diyebiliriz bilmiyorum yani tam olarak ama yani e, diyor ki mesela o zaman anlatım e, daha ön planda olmuyor. Neyi anlattığınız değil nasıl anlattığınız ön planda oluyor da zaten klasik anlamda son dönem sanat eserlerinde tiyatroda hep ortaya çıkan bir şey. Çünkü herkes Einstein dediği zaman işte atom bombasını işte bu kadar pasifist bir insanın e, yarattığı hani dünya hani yani çok e, yıkıcı bir e, şey olduğunu ya da işte ne bileyim ben onun keman çaldığını ya da işte ne bileyim e eşittir mc kareyi falan biliyor. Ya da Einstein'ı anlatmak orada mesele değil yani onun hayatı nedir, kimdir falan filan. Onunla ilgili e, yani sizin koymak istediğiniz yapı, yorum vesaire gibi şeyler ön plana çıkmaya başlıyor. E, tiyatroda da böyle bir durum var yani sanatta da böyle bir durum var tabii doğal olarak. Neyi nasıl anlattınız yani? önemli olmaya başlıyor. E, ama o sınıfsal işte periferi merkez meselesi e, dediğim gibi yine konumlandırmayla alakalı. Yani Balat'ta bir şey yaptığınız zaman Fatih Belediyesi'nde bir şey yaptığınız zaman farklı bir durum söz konusu. Kendi korunaklı ee, çağdaş tiyatronuzda Galata Perform'da bilet alıp geldiği zaman insan başka bir şey oluyor. Bunu zaten hani e, sokakta bir şey yapan ya da işte farklı mekanlarda e, işler yapan herkes farkına varıyor. Mesela de yine dediğim o aşk faşizm oyununu e, ben gidip de bir Fatih belediyesinin sahnesinde yapsam bambaşka bir şey olur belki yuvalanır taşlanır bir, bir, bir şey olur. Yani o zaman da insan düşünmeye başlıyor hani. E, yani acaba yaptığım şey neyi değiştiriyor yani, hmm. Mesela orada bence kitleniyor bile yani. Şimdi mesela e, neye ne kadar ifade ediyor, ne kadar refüze ediyor gibi bir şey söz konusu olmaya başlıyor. <gülüyor> yani o zaman aynı soruyu, Rafet sen de sokak e, sanatı yaptığını biliyorum, hmm. çok underground, ee, yaşam tarzının da bir dönem öyle olduğunu biliyorum ama yani şimdi Katıköy'de yaşıyorsun, işte sergi açtığın yerler, karşı sanat olsa da her ne kadar yani yine bir o beyaz küpün içi ve yine gelen kitle açısından ya bu merkez periferi ilişkisini sen nasıl kuracaksın? Ya ben şey değil yani, yani, underground e, şahsen yani e, kültürel bir durumu ifade ediyor. Ben underground falan değilim, hayatımda da öyle bir şey iddia etmedim. Yanlış anlaşılmasın yani. <Gülüyor> ...belli bir tarihsel dönemde bir bölgede ya da geniş bir alanda bir kültürel deneyimdir o Grant, Onun bir parçası olabilirsin ya da olmayabilirsin ama ben Grant'ın bu yaratan underground, bu sanatçı anlarına... ...bunlar çok doğru tanımlamalar olmayabilir. Onu öncelikle belirtmek istedim. Şimdi şöyle bir durum var. Yani e, popüler kültür dediğim en son cümleyi bıraktığım yerde yani biz içinde büyüdük, bununla beslendik ve üretimlerimizle ilişkiye girdik. Ama bir tarafta popüler olan şey iyi olmayabileceği e, o dönemki zaman, tarihsel zamanda kitlenin en geri, en işte efendime söyleyeyim, üretici ya da tüketimci eğilimlerini de yansıtan bir popüler kültür olabileceğini ve biz bugünlerden geçirmemiz gerektiğini de söyledik. Bu noktada şeye bakmak lazım. Yani ben bir sanatçı olarak kendimi e, ne kadar ifade edebilirim? E, yani bir şekilde ben zaten ifade ederken bu otosanslı uyguları e, e, bunu uygulamak da zorundayımdır. Ee, kendi gerçekliğini olabildiğince çıplak verdiğimde ee, deli ilan edilebilirim. Ee, toplum dışı ilan edilebilirim vesaire. Zaten sanatın ee, bir ifade biçimi olarak seçilmenin sebebi de bu değil mi? Yani aklınızda gelen kendinizin bile zor kabul ettiği şeyleri görselleştiriyorsunuz. Ya da söze döküyorsunuz. Ya da bedensel bir ifadeye dönüşüyor. Bu noktada e, sokağa yönelik e, pratikler çünkü ben ilk Sokak Şiiri Hareketi, Erekte Şiir Manifestoları diye 2000'lerin başında e, onun içindeydi e, pratikler üretmiştim. O zaman için mesela şu an bulunduğumuz alanın da mesela sosyolojik olarak hem değerlendirelim, Şiir Sokak'ta vesaire yoktu yani. E, o iş biraz şeyle işte. <gülüyor> <da> Instagram şairleri. <gülüyor> işte tırnak içerisinde Gezi Parkı süreciyle başlayan vesaire şeyden sonra patlak verdi. Benim niyetim şuydu. Şiir dergilerine de yazıyordum ama bana yetmiyordu. Niye yetmiyordu? Şairler böyle sanki birkaç yüz kişinin yaşadığı bir adada her şeyi kendileri yazıyorlar, kendileri okuyorlar, kendileri birbirine ödül veriyorlar eee gibi bir ortamdaydılar. Bana biraz sıkıcı geliyordu yani ilk başta gençsen eee hoşuna gider, evet şiirim basıldı bir yerden sonra e, basıldı da ne oldu eee 300 kişi var bunları e, tüketmeyle mi ve sınırlı fikriyle esasında eee elime marker alıp eee dışarı yazmakla başladı. Daha sonra Marker'la yazmak kesmediğinde sticker afiş gibi versiyonlar ürettim. Daha sonra nesneye geçtim. E, şişelerin içine pusulalar... İşte o benim Kadıköy'de yaşadığım dönemde e, moda yoluna etrafa şişeleri dağıtırdım. Şişelerin üstüne de işte kolajlamalar yapardım. İçine şiirleri yazıp bir yerlere bırakırdım. Hoşuma giderdi, bir oyun gibiydi. Yani ben pusulalarımı bırakıyorum ve hayali okur onları alıyor ve bir şekilde ilişkiye geçiyor vesaire. Ee, bu daha çok insana ulaşma biçimiydi ama dediğim gibi o daha çok e, ulaş, insana ulaşma biçimi konusunda ne kadar cüretkar olabiliriz konusunda emin değilim. En son e, geçen sene Ütopya başlığıyla Kuyap'ta yapılan sanat fuarı için bir yapıt üretmiştim. Ee, madem başlık idi, ben de Ütopya e, bir kent levhası şeklinde e, Ütopya e, tabelesi hazırladım. Üstüne de bir grafiticinin attığı bir <gülüyor> son nokta, tek gibi last exist e, ifadesini ekledim. Yani Topya'ya son çıkış. Ee, geçtiğimiz aylarda İzmir'de kamusal alana yönelik ee, sevgili Necmi Sönmez'in yaptığı bir sergiye davet aldığında Mesela o levha gerçek amacına ulaştı Çünkü İzmir'de Alsancak'ta kilise sokağında Bir sokak tabelesi olarak sergilendi Bu e, işin kendini gerçekleştirme kısmı beni mutlu etti İzmir'de sokakta yaşayan bir kent olarak O levha ile insanların kurduğu ilişkiler de çok pozitifti Ama aynı levhayı Alsancak kilise sokağında değil, İzmir'de Manakuyu'ya atsaydık e, ne olacağı sorusunu da düşünmemiz gerekiyor. O da esasında Yeşim'in yani Fatih'de yapılan bir performansla Galata'nın tırnak içindeki güvenli, daha ne bileyim e, sanat anlamında diyeceğim White Coupe dediğimiz e, sığınak alanı arasındaki gerilim. <gülüyor> bir taraftan hem... E, İlk gençliğimde şiiri sokağa taşıyarak başlatıp, şimdi çağdaş sanat alanında ürettiğim şeyi sokağa taşıyarak devam ettirdiğim şey, sokağa, kitleye ne kadar esasında girmeyi göze alıyor kısmını benim de kendi içinde sorgulamam lazım. Sokak şiiri ilginç bir anektut. Ben e, işte Türkiye'de popüler şiir alanında mesela nedir? Nazım Hikmet, Orhan Veli birkaç tane figürdü. Ama e, ikinci yeni bence Türk şiirinin en deneysel ve e, bugünü öncelleyen akımı bilinmiyordu doğrudur. Biz yıllarca e, bunlardan bahsetmeye çalıştık. İşte bunları şekil anlatmaya çalıştım. Ben de yazılar yazdım. <gülüyor> Ama geziden sonra çıkan o şiir sokakta akımıyla ikinci yeni popüler kültüre ait bir şey haline geldi. Yani Ot Dergisi'nin kapağı, buradaki bir hashtag haline geldi. Bu noktada e, ikinci yeni şiiri gerçekleştiğini düşünebiliriz. Niye? Kitlelere ulaştı. Ama kitlelere ulaştığında gerçekten bu şiirin ana derdi, o dönem çıkıştaki e, varoluş sancısı kalabalıkların ruhunda bir yere mi temas etti? Yoksa işte popüler kültürde bu bir hashtag'e e, efendime söyleyeyim o şairler birer Dergi kapağı vesikalık fotoğrafına mı dönüştü? Bunları da tartışmak lazım. O zaman Rafet tam senin bıraktığın bu yerden ben Yeşme'ye yine bir soru yöneltmek istiyorum. Oradan yani ben de doğaçlama gidiyorum. Hiçbir hazırlıkla gelmedim buraya gerçekten. Şimdi Gezi'den bahsedince Yeşme şunu sormak istiyorum tam da. Belki de Gezi... Hani onu yüceltmek adına değil asla yanlış anlaşılmasın. Gezi e, farklı sınıflardan, farklı yaş gruplarından e, insanların oluşturduğu çok çok renkli bir çeşitlilikti. Belki de bizim hani bir laboratuvar olarak gözlem yapacağımız bir e, deneyimi yaşadık. Yani çok ortasında yaşadım işte ben, e, sen de öyle eminim mekanların yakın olmasından da. E, mesela orada işte Duran Adam performansı, e, dans performansları vardı. Yine yeni metin, yeni tiyatroya belki de metinsellik edecek çok fazla sözler, işte sokakta şiir e, dediği Rafet'in de o akımlar, yazılanlar hepimizi çok etkiledi. E, sen oraya baktığında hani bugünden de e, Tekrar oraya baktığımız, üzerinden biraz da zaman geçince yeşim, ne düşünüyorsun? Yani oradaki o çeşitliliği, hem sınıfsal anlamda, hem eğitim düzeyi, cinsiyet, yaş, her türlü her türlü e, demografik anlamda, e, oradan ne çıkarabiliriz senin çalışman, çalışma alanladığın? Şimdi gezi olayları sırasında mesela bir tiyatro projesi oluşturuldu gezerken diye ee, ilk önce üç tane oyun yazarı Yiğit Sertdemir, Özcan Yula. E, Mirza Mettin, cemusu dört tane pardon. Hı hı. Ee, tam o sırada e, Gezi Parkı'nda sahnelenmek üzere oyunlar yazdılar. Ee, ve yani bize de çağrı yapıldı. İkinci aşamada da biz, yani işte kadın yazar Ebru Nihacı Erkan, ben, işte birkaç kişi daha vardı, Ayşe Bayramoğlu vesaire ve ilk yapıldı gezerken projesi. Ondan sonra bize geldiğinde artık zaten olaylarda biraz farklı bir boyuta gelmişti. Biz de kendi aramızda şeyi tartıştık. Yani o kadar güçlü bir performans ki o sırada yaşadığımız, dahil olduğumuz ve tanık olduğumuz yani yani şimdi performans demek istemiyorum ama yani o kadar güçlü bir şeyle karşı karşıyayız ki onun temsiliyetini yapmak bize mesela doğru gelmedi. Yani biz kendi aramızda bunu yapmamalıyız diye karar verdik mesela. Belki bir aksiyon yapabiliriz ya da işte başka bir şey yapabiliriz. Oradan bir şey çıkmadı. Ve şey gibi biraz bu galiba Stockhausen miydi müzisyen? Şey diyor 11 Eylül'e en büyük yani sanat eseri falan diyor. Yani bence de yani mesela düşündüğünüz zaman gizli e, işte... E, görselliğiyle işte metinleriyle ve yarattığı mesela Duran'dan performansı o kadar doğal olarak çıkan bir şey ki yani e, oturup düşünseniz çok detaylı düşünseniz böyle bir şey yaratamazsınız gibi geliyor bana. O anda olan bir şey yani o. Ben mesela böyle kendimi biraz böyle ilişkilendiriyorum. Birkaç sene geçtikten sonra bizden olaylarla ilgili o sıradaki olaylarla ilgili bu sefer e, Rus bizim daha evvel davet ettiğimiz Mikhail Burnenkov diye bir oyun yazarı Dog Theater diye daha çok belgesel ve tiyatroyu değerlendiren bir tiyatro Moskova'da böyle bir oyun, yani gezi olaylarıyla ilgili oyun yazar mısınız? Bize hani belgesel tiyatro tarzında bir şey üretebilir misiniz dedi. Ben de yine o sıra düşündüm ya ne yapılabilir yani hani o kadar, yani mesela gezi müzikali çıktı mı? Yani mesela bana çok iri, yani, yani tüylerim diken diken eden bir şey o mesela, gidemedim de zaten ondan sonra. Yani sonra biz şeye karar verdik yazarlar olarak, bir şeyi böyle hani sahnelemek değil de yani o dönemde her dört yazarla çalıştım ben, her yazarın belirli başlıklar altında ne yaşadı, ya yani yarı otobiyografik, yarı yani hem gerçek hem de aynı zamanda da hayal gücünü harekete geçiren yani. Hem yani o dönem, diyelim ki atıyorum Berkin'in vurulduğu gün diye bir başlık da var. Hiçbir şeyin olmadığı bir gün diye de bir başlık var. Ya da işte ne bileyim ben, belirli böyle hani çok da böyle kronolojisinden bahseden hani kronoloji şöyle oldu, böyle oldu falan anlamında da değil ama her yazarın kendi hafızasını ortaya döktüğümüz bir metin çıkardık mesela. Bunun okuması yapıldı mesela Moskova'da. Ee, yani o dönemden beri mesela ben biraz gerçeklerle e, bu e, temsiliyet durumunu biraz içiçe içe geçirmeye eğilimi var <gülüyor> bende. En son yazım yaşlı çocuk da öyleydi mesela. Yine son dönemde savaş ve terörizm dolayısıyla e, ölmüş olan, gerçekten yani bunu yaşadığımız e, çocuklar üzerine ama bir ilizyon dünyası yarattığı bir şey onlar yaşasaydı nasıl hayatları olurdu falan gibi bir bir, yani tamamiyle illüzyona dayalı bir şey ama tamamiyle gerçeğe de dayalı. Yani belki de hani bizim şu anda yaşadığımız dönemle de alakalı olabilir bu. Ama e, yani kendimiz bu kadar politik e, bombardımanla ilişkilendirdiğim zaman e, bir nevi hem gerçeklerden kaçarken gerçekleri yeniden kurgulama hissi, yeniden kaynaklanan böyle bir ee, bilmiyorum, belki psikolojik bir reaksiyon yaşıyorum kendi adıma yani. Öyle diyebilirim hani gezi ile ilgili olarak, e sonra olan olaylarla evet. olarak. Şimdi ben Rafet'e yine bunun devamında şunu sormak istiyorum. Yani o gezi sürecinde de belki gördüğümüz en çarpıcı şey, e, estetiğin politize edilmesi, politikanın da estetikleştirilmesi haliydi. Bu evet. konuda sen ne söylüyorsun Rafet? Sen nasıl gözlemler yaptın ya da benim bu baş... Yani bunlar yazılıp çizildi ama hani bunun altına bir iki cümlesi koy ders, derlerse ne demek istersin? Bir de etik de konu var etik, orada. etik evet. konusu da etik var. estetik bir evet. arada mesela bu yaşlı çocukla ilgili bizi yaptığınız oyunda oyundan çıkınca insanlar travma yani travma ertesi yani o travmayı sahne yani sahnede görüyor her ne kadar direkt bahsetmesen de direkt bir oyun olmasa da yani hani ben böyle oldu falan gibi bir oyun değil kesinlikle ama yine de o e, yaşanan travmayı sahnede görmek insanlar mesela şey geldi bana eleştirisi eleştiri olarak ya bu etik mi yani hani bu çocukların hayatıyla ilgili bir şey yapmak sence etik mi yani seyircinin çok fazla derecede hıçkararak yani, e, ağlayan seyirci oluyor çıktığı zaman yani anlatabiliyor muyum bu kadar hani e, duygularıyla oynamak gibi bir şey ama tabii çok etkilenen de oluyor bir yandan şey de var bir hafıza var orada onu ifade etmek istiyorsun ve gerçekten de hani şey kullanmak gibi bir şeyden bahsediyorum ama çıkartman mı? gerekiyor yani onu bir şekilde çıkarmak istiyorsun yani bunu, ben buraya hani nasıl dedin başında e, tarihe not düşüyorum onun gibi ben bunu not düşmek istiyorum yani ben bunu sabitlemek istiyorum gibi bir çaba da var çünkü sürekli unutan bir toplu yani sürekli her şeyi un, yani unutuyoruz yani altı halde bitiyor konu yani o kadar şey gibi bu Twitter'ın şeyleri gibi işte yani Akıyor ya devamlı. Evet. Sürekli akıyor ve bitiyor yani hani bir başta öbürün bilmem ne öbür konu falan hop hop hop bitiyor yani hani sürekli güncellenen böyle ama bir anlamda e, yok olan bir kültür söz konusu yani. Özellikle bizim toplumumuzda tabi unutmanın tarihini yazıyoruz bence. O da ayrı bir mesele. Yani Çok neyse, doğru. Neyse bakmayın. Yok estağfurullah Uzara yani. O, umutkanlık dediğimiz <gülüyor> Şey, geç modernin belki genel e, septomlarından biri yani bu hastalık hali dünyanın her yerinde belki var bizde biraz daha e, kendi işlemiyle gelişen güçlü bir kültürlü eğitim durumu olmadığı için o hafızasızlık durumu belki daha e, ya da amnezi toplumsal amnezi durumu daha yoğun hissedilebiliyordur. Ben şunu düşünüyorum yani e, insanın hayatında çok da denklemeyeceği tarihsel anlar var. Yani olay güzel bir tanımlama çünkü bu e, tarihin normal akışında bir e, kırıklığı temsil ediyor. Bir yol var bir anda bir bakıyorsun orada bir e, çatlama patlama olmuş. Hepinik, e, hepinik gelin. Kendisi de hepinik bir olay. E, bunun sonucu olarak Sanatın ve sanatçılığın bununla ilgili yaptığı şeyler beni çok da ırgılamıyor. Ben sokaktaki anı yaşayan insanın e, kendi içerisindeki sanatsal potansiyeli e, dışarı döktüğü anla ilgili. Diyorum ki bizim o e, çağdaş sanatın en temel dertlerinden biri sanat ve hayatın aynı olma durumu o. Yoksa bizim yani... Ürettiğimiz bir sanata onlar tüketince onlar sanata hayatlaştırmayacaklar. Onlar kendisi hayatın öznesi oldukları noktada sanatın da öznesi haline gelebiliyorlarsa ki bunu gördük o süreçte bu önemliydi. Ha bunun üzerine romanlar yazılır, işte oyunlar oynanır, bir şeyler biri albüm yapar. Ee, üçüncü günde birisi bir şarkı bile yapmış televizyonda gizliyordu yani. Ee, bir de şey işte yani furyadır bu. Birileri de aman der ya ben de bu kervana takılayım. Çünkü internet var, ben e, konuşmamın sıkıcı bölümünde şeyden bahsettim yani. 19. yüzyılda e, çok trajlı gazetelerle popüler kültür denilen mehum başlıyor. Yani, Karın deşen cinayeti ilk popüler baktığa mesela. Çünkü kitlesel bir korku, bir heyecan yaratıyor. Ee, 20. yüzyılda bu televizyona gitti. Televizyon popüler kültürü belirlemeye başladı. 21. yüzyılda da internet ve sosyal medya üzerinden. Yani işte bir toplumsal olaya katılan, işte bu gezi e, hareketi olabilir ya da efendime söyleyeyim, ee, bambaşka bir e, alakasız bir şey de olabilir. Buna katılan insanlar, herkes o an belli bir bilinç patlamasıyla falan olmuyor. Esasında popüler kültür dediğimiz şey burada da devreye giriyor. Yani e, senin en üstte gördüğün hashtag'in içinde olmazsan o günü yaşamıyorsun. O günün gerçekliğinin dışında bir el yana dönüyorsun dönüşüyorsun gibi bir risk var. Bir noktada herkes giriyor. Ee, o noktadan sonra şey e, o yüzden çıkıyor. Gezi ilk üç gün güzeldi, sonra bozuldu. Çünkü ilk üç gün herkes girdi. En popüler şey oydu. Bunlar toplumsal e, dediğimiz gibi çok da yaşanmayacak olay anlarım. Ben işin e, politik, e, ideolojik anlamında değil, İnsanların bilinçlerindeki kırılma, yani yaratıcılığın ortaya çıkma anları, gümüşlüğünde bir otobüs durağının kendisinin bir sanat eserine dönüştüğünü kendi gözlerimle gördüm. Yani e, herhangi bir BNR'de yapılan bir enstelasyondan çok daha gerçek, e, insanların ruhuna dokunan şiirsel bir şeydi o. İnsanların e, kendi kendisinin e, ne diyeyim olduğunu görmeye başladım. O gün dışarı çıkan insan kendine ne giyeceğini, kafasına ne takacağını falan giyinirken bile bir estetik saygı duymaya başlıyor. Bu noktada farkındalığın artması, empatinin yükselmesiyle birlikte esasında kitlelerin içerisinde sanatla ilişki kurabilecek hınamiyle canlandığını görüyoruz. Ama bu tip hareketlerin bastırıldığı dönemden sonrasında, tam tersi geri çekilme hareketleri oluşuyor. Bu ne ile kendini gösteriyor? Önce nihilizm gösteriyor. Yani 68 hareketinin yenilgisi sonrası 70'lerde panta nihilizmi patladı. Bizde ve şu anki dünyanın genel geri çekilme halinde ne patlar, bunu da zaman gösterecektir. Çünkü Bahsettiğimiz şey tekil de bir süreç değil aynı dönemde İspanya'da, Brezilya'da hatta neyim yok da bir şeyler yaşanıyor. Ama şu an biz. E Yeni bir dünyaya, başka bir olası dünyaya dair bu tip kitlesel deneyimlerden işte beraber çadır kurup bir yerde söz ve yetkiyi tartışan ve işte orada sanat üreten kitlelerden değil, şu an savaştan, efendime söyleyeyim ekonomik krizlerden ve de dünyayı uçuruma sürükleyen böyle sağ politikalardan falan e, ...yatar kalkar hale geldiğimiz bir küresel gerçeklik içerisindeyiz. E, buradan nasıl bir nihilizce <gülüyor> çıkar? Buradan zaman gösterecekti. Yani... Bilmiyorum sorunun cevabı oldu mu? Allah! <gülüyor> Ama... Yani Tabii tartışıyoruz şu anda. Hani Bu cevap tabii ki senin e, görüşlerini yansıtıyor. Hani şu kadar oldu, bu kadar oldu demeyi yetkisinde asla değilim. E, buradan doğru Yeşim'le devam ettiğimizde de, Yeşim e, e, günümüzde bulunduğumuz, içinde bulunduğumuz döneme, işte bu da tartışılmakla beraber, işte postmodernizm. İşte ne? Postmodernizm ile ilgili en çarpıcı cümle benim bence. İlkesizliğin ilke olduğu bir dönem. Yani her şeye evet diyen, aslında hiçbir şeyi onaylamayan, ilk es sizin ilk olduğundan. Ee, burada sen e, üretim alanından doğru, çünkü, e, Galata Perform'dan bakıyorum işte e, yeni metin, yeni tiyatro... E, yani yeni değerler oluşturmamız gerekiyor bence. Hani bu, sen kendi değerlerini nasıl oluşturuyorsun? yani? sanat üretim alanında var olabilmek, hani bu popüler kültüre karşı da, hani gerçi Rafet'in de fikrine katılıyorum, hani popüler kültürü tamamen olumsuzlamak ve e, ötelemek değil derdim ama e, popüler kültür şeyin çok bombardıdan altında ana akım. Bunun karşısında postmodernizmin bu kadar ilkesizlik ve değerleri yok edip yutması ve değer olarak bize bir şey sunmaması karşısında o nihilizm belki de Rafet'in bahsettiği nihilizm karşısında ee, senin üretimlerin bunları sorguluyor ya da bunlara bir cevap olabiliyor mu? Sen bir arayışta mısın burada? Sen ne düşünüyorsun? Yani o diyaloğu kurabiliyor musun ya da o karşılıklığı, o eleştiriyi? E, yaptığın üretimi nasıl değerlendiririz bu açıdan? Sorgularsak eğer. <gülüyor> Sana bir soru Kazık soruları bana soruyorsun. <gülüyor> <gülüyor> İlk sonra sorduğum için Rafi'de düşünme payı kalıyor o yüzden olabilir. İnsanın ürettiği şeyleri, yorumlaması da bir değişik bir. Ee, şey. Ama yani işte aynı şeylere bence dönüyor konu. Yani postmodernizm deyince tabii ilkesizliğin, ne dedin sen? İlkesizliğin ilke oldu. İlke oldu. Ya postmodernizm bence en büyük katkılarından biri şu anda devam eden de bir şey yani. Bu meta söylemi yerine mikro söylemlerin ortaya çıkması. Yani kişisel alanın, kişisel tarihselleştirme gibi bir şey söz konusu olan. Ben o açıdan bakıyorum yani. Yani, yani kültürel postmodern ile e, esas ekonomik ve siyasi postmodernin aynı şeyler olamayacağı tekabül ettiği evet. gibi bir durum da var değil evet, mi? Yani tabii. bizim sanat anlamında e, postmodern yapılan şeyler e, çok da rükhiyenin dediği gibi birebir karşıt olabileceğimiz şeyler de olmayabilir bu arada yani. Öyle evet, tabii yani. Ama politik ya da ekonomik postmodernizmin Denk geldiği nokta tam tersi çok da rahatsız edici bir yer olabilir. Bu noktada yani kültür bir şeyin kültüre yansıdığı boyutla ekonomiye ya da politikaya yansıdığı boyutlar farklı farklı da olabilir diyebilir miyiz insan? E, Tabi diyebiliriz. Bir de yani hani postmodernizm deyince hani ben kendimi öyle tanımlıyorum ya da işte yani zaten e, o başlık altında olan sanatçılar da tanıma karşı olduğu için e, o yüzden hani. Tanım konusu da soru işareti olduğundan dolayı ee, o yüzden öyle bir kendim için öyle bir şey söyleyemem ben postmodern bir şey üretiyorum falan ama e, bana göre mesela e, Büyük söylemler yerine, daha mikro söylemlerin ön plana çıkması bütün sanatçıların yaşadığı bir şey yani. Artık dünyayı total olarak hani kurtarma, kurtaracak ya da çözüm önerisinde bulunacak eserler yaratmıyoruz yani. Kendi alanımızda, kendi bölgemizden, kendi kişisel tarihimizden yola çıkarak bir şey yaratıyoruz. Yani en azından benim için böyle. Yani benim mesela yazdığım oyun, benim kendi tarihimde yine tabii Global bir şey ya da Türkiye'yi etkileyen bir şey verdiğim kişisel bir cevap yani hani anlatabiliyor muyum? Ee, ama yani e, işte savaş kötüdür, barış iyidir ya da işte ne bileyim e, Türkiye modern modernlesin işte e, şöyle olsun böyle olsun gibi bir e, öneride bulunmak hani dediğin ilkesizlik oysa evet ben de çok öyle ilkelere artık inanmıyorum açıkçası yani hani. Bütünsel ilkelere yani hiçbir zaman artık 70'lerde olduğu gibi hani devrim yapacağız, sokağa çıkacağız ondan sonra ve bütün dünyayı değiştireceğiz gibi bir noktada değiliz. Hani bundan mutlu muyuz? O da mutsuzluğuz. O da ayrı bir mesele. Belki Gezi'de o yüzden o noktada çıktık ve inandık. Ve öyle bir şey yaşamak gerçekten herkese iyi geldi yani genel anlamda iyi geldi. Bir de tabii öyle bir dönemdeyiz ki demokrasi bitti gibi yani Fukuyaman'ın hani tarihin sonu falan hani lafına ben yani bu sıralar demokrasinin sonu falan gibi hissediyorum yani aynı şekilde belki sanatın da sonu belki bir sürü şeyin sonunu mu yaşıyoruz gibi yani bilmiyorum size de sormak isterim ama yani demokrasiyle hani başa gelen faşist e, hükümetler söz konusu şu anda yani hani baktığınız zaman hepsi yani Trump'ından tutun Putin'e işte ne bileyim ben e, Polonya'da başka yani gittiğiniz zaman bu bize ait de bir şey değil bu, bu, bu baya yani bütünsel bir şey bütün dünyada olan bir şey kitlelerin e, başa getirdiği ve aslında belki de kitleler ve dünya için iyi olmayan ee, bir takım liderler tarafından yönetiliyoruz ve Hı. bu yani e, tamam bizde çarpık olabilir seçim sistemini. şeyde de mi hiç her yerde mi çarpık kardeşim yani anlatabiliyor muyum Hı. yani sürekli bu sorgulamanın içerisinde olduğumuz bir dönemden geçiyoruz <gülüyor> belki de. Hani buradan başka bir noktaya geçecek mesela tiyatroda postmodern tiyatrodan sonra postdramatik tiyatrodan yani Bahsi söz konusu, bizim açımızdan yani öyle mesela dramatik olanın tekrardan kurgulandığı, yapı, bozuma, yapıldığı, bozulduğu tekrar karakterin şey yapıldığı yani klasik anlamda bildiğimiz karakter ve olay örgüsünün olmadığı oyunların olduğu, durumlar söz konusu. Ama bunların hepsi apolitiktir, ilkesizdir diyemem ben yani. Bazıları daha hatta çok daha fazla politik yani düşündüğünüz zaman hani e, politik tiyatro yapıyorum diyen işte 70'lerde Living Theater'ın işte kitlesel performansları ya da aksiyonların dışında olan pek çok başka şeye göre daha politik olabiliyor yani hani ee, belki bir kuralsızlık söz konusu yani ama o kuralsızlığın da bir kuralı var gibi geliyor bana yani bir anlamda. Yani orada Rafet'in söylediği gibi yani o büyük anlatıların, büyük ütopyaların bittiği, hani senin de söylediğin, gibi onlar mikro, mikroya, e, mikro anlatılara ve bireye indirgendiği. Evet, ben kendi biz... bahçemi kurtarmaya çalışıyorum yani. Kendi bahçesini herkes kurtarsa belki sonunda kurtaracağız yani bütün bahçeleri de. Hani o Göten'in bir sözüydü bence. Önemli olan yani insanın kendi bahçesini. Voltaire. Voltaire'nin değil mi? Hı -hı. Ha, yani o mesela yani o önemli bence şu noktada yani bizim yaşadığımız noktada. Çünkü Foucault'dan da bahsettiğimiz zaman hani güç o daha bir, bir yerde değil. Onu ben yaşıyorum mesela yani. Ben konumlayamıyorum açıkçası. Nerede olduğunu bu. Yani yaşadığımız şeyi ben konumlayamıyorum. Ben tanımlayamıyorum yani. Tanımlayabiliyorsa birisi hani bravo diyeceğim yani zaten problem orada Tanımlayamadığımızdan dolayı nereye saldıracağımızı tam olarak bilmiyoruz yani çünkü herkes taşıyıcı işte bu konuda dediği gibi taşıyıcı hale geliyoruz değil mi şey gibi yani baskı mesela Avrupa'ya davet ediliyorsun Hamburg'da işte İtalya tiyatrosuna yeni gittim ben risk altında sanatçı Şimdi Türkiye'de durum çok kötü değil mi? İşte şöyle yaşıyorsunuz, böyle yaşıyorsunuz falan. Ya yaşıyoruz da şimdi bizde net değil hiçbir şey şu anda mesela yani. Anlatabiliyor muyum? Mesela İran'da olduğu gibi ben sahneye şunu koyarsam gelecekler, beni tutuklayacaklar falan. Ama şu da bir anlamda his olarak bende var. Otosansür olarak ve şey olarak var yani. Di yaşadığımız bir içselleştirilmiş durum olarak var. Şey gibi bu Avrupa'da... Trenlere girmek gibi yani. hani Trenle girerken biletini böyle basıyorsun, geçiyorsun. Polis yok orada. Bizde de yani direkt benim tiyatroma gelen bir polis yok şu anda. nasıl sizin de. evinize gelen? Ama hissi var. Ama yani o, o da çok önemli çünkü işte da ondan bahsediyorum işte. O daha kötü aslında. Tam da ondan bahsediyorum. Onun daha kötü olduğundan ve daha aslında zor olduğundan bahsediyorum. Çünkü o zaman tam olarak tanımlayamıyorsunuz. sansür var mı? Vallahi bir düşüneyim yani bazen var bazen yok anlatılıyor muyum? E, e tutuklanıyor musunuz? E, yani olabilir de olmaya da bilir anlatılıyor anlatıyorum yani. Yani böyle bir, gerçekten bir e, toplumsal dinliyorum yani neredeyse bir e, şey yani hani bir çıldırma. herkes de yani depresif bence yani bu yüzden yani. Çünkü kendi e, şimdi Şeyde de bahsediyor ya hapishaneler tarihinde, onun. Çok ben hatırlıyorum onu, bilmiyorum. Yani fiziksel olarak gö, gö, görüyorsun cezayı, yani üzerinde bağırsakların çıkarıyor, fiziksel olarak işte şey yapıyor orta çağ döneminde görüyorsun yani kimin cezayı uyguladığını, en nasıl uyguladığını görüyorsun. E şimdi yani e, nerede hangisi şeytana şeytanlık biz yok tam olarak yani var ama o da tam olarak emin olamadığımız yani. Şeytanlar, onlara da belki hani bir anlamda hani bizim üzerimizde yaptırımları daha ruhsal boyutta kalıyor yani. Tabii ki fiziksel şeylerde yaşayanlar ve emsal olarak önümüzde olan aynı panelde aslarda var. Şimdi aslarda benim hem yani hayranlık duyduğum bir kadın hem de en büyük korkum yani. Anlatabiliyor muyum? Bir gün bir şey yazacaksınız sonra eee ya da bir şey imzalayacaksınız. Ondan sonra başınıza bir şey gelecek yani. Bir sürü bir sürü örnek var ortada ama fiziksel olarak da net bir şekilde yani benim alanıma direkt şu anda gelen bir şey var. Belli değil ama o belirsizlik zaten çok kötü bir şey yani. Nereden geldik bu konuya bilmiyorum Post ama. Postmodern'dan evet. girdik de evet, o, yani. o zaman da işte tam, yani gerçek savaşlar da öyle. Yani eskiden savaşlarda hurra bu taraf belli, o taraf belli, o kaç kişi, orada üç ülke var, burada üç ülke var. Kim, kimle savaşıyor, ne oluyor yani? Tam olarak bilmiyorsun, onun arkasında kim var? Şimdi birisi, yani orada e... diyorsun ki ile şu falan filan <gülüyor> ama onun arkasında aslında bilmem ne var, hatta onun da arkasında. Bir şirketler üstü, kenar üstü güçler var falan filan yani hani böyle çok karmaşık bir yapı söz konusu ya. O yüzden tanım yani, anlamsızlaşıyor. Şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum size. Kırklarda ee, biz dünyada şunu gördük. Ekonomik olarak ciddi bir değişim vardı. Yani 2. Dünya Savaşı'nın ne yakın süreçte ve 2. Dünya Savaşı bitiminden sonrasında e, işte, Röto'nun uç konferansları ve daha sonra işte IMF'nin önemli Dünya Bankası'nın kurulmasıyla ile beraber bir tür işte globalizasyon dönemi, ekonomik olarak bir değişim dönemi. Popüler kültürün de asıl temellerinin atılması belki işte sinemayla beraber daha fazla olduğunu düşünüyor. 1900'lerin başındaki sinema endüstrisinin Amerika'daki gelişimi, daha sonra 30'lardaki, 20'lerdeki, 30'lardaki noir canan ortaya çıkması filan ve sonrasında arka sinemasıyla birleşmesi ve görsel işitsel kültürün ekonomiyle de beraber desteklenerek dünyaya yayılması gerekiyor. Ama bu neoliberal yani şu gün neoliberal politikalar olarak adlandırdığımız şeyin tam olarak integrasyonun sağlanması 89'da işte Berlin duvarının yıkılmasıyla başlayan süreç Şimdi bir popüler e, kültürün standartize edilmesi durumuyla söz, karşı karşıyayız. ama kendi içinde de standartize edilemeyen bir yapıya sahip. Bu sizin söylediğiniz işte ilke ilkesizliği ilkeselleştirilmesine çok yakın, postmodern'e çok yakın. Teki taraftan. Yine hani Foucault'tan madem devam edelim, onun panoptikon kavramında da Hı. şunu söylüyor. Yani biz artık kendi içimizdeki bireyler olarak o pisanelerin avlusundaki mahkumlardan farksızız. bir işte kule var, üstünde bir bekçi var. O bizi izliyor ve yapılan ce şeylerin cezasını vereceğini söylüyor. Ama bekçi oradan çıkarttığınızda siz yukarıyı görmeseniz de orada bekçi olduğu sanısıyla kendi kendiniz organize etmeye başlıyorsunuz. Şimdi 89'daki kırılma. Ve sonrasında gelen internetle beraber ki internetin çıkışı 90'ların başına denk geldiğini düşünelim ki çok önceki çıkan bir teknoloji ama sonrasında bu noktaya geliyor. Hmm. Ee, toplumda genel olarak, global toplumda zaten standartizeye ulaşmış bir değişen çok önemli bir dinamik var. O da hepimizin, özellikle sosyal medyada yaptığımız paylaşımlarla hem Kulenin üstündeki muhafız hem de kulenin altında gezinen e, mahkumlardan birini aynı anda olabiliyoruz. Aynı anda yaşıyoruz. Yani bir taraftan... Yer değiştirebiliyorsun yani gözetleyenle gözetlenenin yer değiştirmesi. Hem Yok, aynı hiç kişiler, hiç hem de farklı kişiler. Var. Yani ben Instagram'dan evet, ya da Facebook'tan birinin yaptığı paylaşımı onun evet. üzerine bir yargı ile çıkabiliyorsa ve onu yargılayıp toplum mekanizması içinde işte sosyal ayırtlamaya belki dönüştürme potansiyeline sahipken benim yaptığım o paylaşım bir başka güç odağı tarafından ama benden farksız bir güç odağı tarafından yine aynı şekilde yargılabiliyorlar. Evet. Şimdi popüler kültürün temelinde yaratılmak istenen herkes biri olabilir ya da herkes şunu yapabilir düşüncesi bunun tamamen aynısı aslında. Dolayısıyla şu an sanatta en azından ben kendi adıma kendi yaptığım işlerde gördüğüm kadarıyla şunu fark edebiliyorum. Sanattaki otosanfirden, biraz önce konuştuğumuz mevzu, kaçma imkanımız evet yok. Ama bunun derecesini arttırıp arttıramama durumunda da yaptığımız seçimler etrafımızda bizi çevreleyen toplumdan çok bağımsız, daha da fazla artık olabilir. Yani eskiden belki küçük. E, Umuslular halde örneğin sanat kolektifleri e, sanatçı kolektifleri halde bunlar yapması daha kolayken atıyorum işte Galata Performun içindeki o güvenli alan dedik e, Garajistan diyoruzmıştık ama Galata Perform için benzer bir şey var. Galata Performun içindeki bir güvenli alan var ama onun dışındaki toplumun Galata Perform'un üstüne kısım gibi bir çökme ihtimali güleceğe çıkıyor. Peki bunun da sanat için e, özellikle baktığımızda popüler kültür bir düzence, regülatif bir durumdur ve kötüye mi götürüyor, yoksa organik olarak kendi içinde gelişiyor Bazen gelişiyor, bazen veriliyor. Yani, e, popüler kültür dedim ya, bir dalga biçimi. Yani, 60'ların dalgası ayrı bir dalgaydı. 80'lerin Reagan ya da Tature dalgası ayrı bir dalgaydı. Bu hatta, bu... E, uzay dönemiyle birlikte böyle işte 3'er, onar ya da bir kuşağı temsil eden şeyler olmaktan geçti. Yani bir yıl içerisinde 2-3 farklı dalgaya da tanıklık edebiliyoruz. Ve bakıyorsun ki yani aynı adam oraya da dahil olmuş, buraya da dahil olmuş. Oturup konuşsan esasında bunlara çok da verebileceği mantıklı cevaplar yok. Popüler kültürün ...kitleleşme riski belki burada. Ha ama popüler kültür dediğiniz şeyin içine... ...Game of Thrones da iyi ki giriyor. Yüksüklerin Efendisi de giriyor. Şu an Türkiye'ye baktığınız masada Nazım Hikmet var. Nazım Hikmet de gayet popüler kültürün parçası. E, can Yücel'i görüyorum vesaire. E, bu noktada popüler kültürün... ...kendisi iyi bir kültür mü... E, ...demekten çok... E, ...orada... Sanatın ve sanatın e, ifade ettiği, farkındalığın ilişki kurabileceğine var, ilişki kuramayacağı neler var. E, i̇lişki kuramadığı şeyi de tamamen ötüle, ötelemek, kötülemek, şeytan ilan etmek de değil. Onda da bir empati kurup anlamaya çalışmak. Çünkü biz şey değiliz yani, e, modern. Moderni de tamamen savunamayız. Benim e, hayran olduğum adamlar onun içindeki... Ee, hastalığı eleştiren adamlar, yani şair Arthur Rambo, Bodler dedi. Bunlar modernin kangrenlerini o ne görmüş insanlar. Hı hı. Ya da dadacılar, kür 20. yüzyılın başında karşı çıktıkları kültür neydi? O da modernin yarattığı kültürdü. Bu noktada işte e, bağlama takılmadan konumuz eğer sanatsa e, biraz daha ruha, ruha takılmak zorundayız ve Kalp gözüyle, idrak gözüyle bakıp bir şeyleri ayırt etmeli ve neyden e, daha yakın, neyden daha uzak ve bu uzaklıklar nasıl kaldırılabilir, sınırlar nasıl ihlal edilebilir ve insanların e, senin yaşadığın farkındalık düzeyine gelmesi için ne yapabilirsin? Ha, sanatın da bir sürü yolu var. Bunlarla ilişki kurmak bir yöntemdir. Ben galiba ilişki kurmaya çalışanlardan biri olarak söylüyorum. Tam tersine lanet olsun diyebilirim. Yani jean falan da var. Marc Bidesat da var. Yani ben e, toplumla ilgili her şeye de karşıyım ve ilişkilenmek istemiyorum da diyebilirim. Bu da sanatın haklarından biridir. Bu noktada tek bir doğru olduğunu ben sanmıyorum. Ben burada şunu yeşim araya girip ben de hani moderatör şeyinden kurtulup birazcık fikir beyan etmek istiyorum. Ee, şimdi günümüzde tam da şöyle bir durum var. Zemin çok kaygan, her şey çok belirsiz. Her şey çok hızlı tüketiliyor, akıyor. Ee, bir hani Yeşim dedi ya, kendimi nerede konumlandıracağımı bilemiyorum. Çünkü o yapısalcılık da yıkılmış zaten, yaslanacağımız bir değer yok, ülke yok. Ee, bu durumda bir e, hakikaten biz bir geçiş dönemindeyiz. Aslında tarihe tanıklık ediyoruz tam da. Elbette bu bir yere kırılacaktır. Hani şu an biz onu öngöremiyoruz, o kadar içindeyiz ve o kadar deyiz ki. Ee, ancak... Ee, benim endişelerim şu, e, elbette o 68 ruhunun e, işte Dada avantgardın da hani e, önünü açtığı değil mi? Daha 1900'lerin başında işte savaşlarla beraber sorgulanan kapitalizm eleştirisi de var, modernizm eleştirisi de var. Ama şu an biz kuşatılmış durumdayız. Adına neoliberalizmde, postmodernizmde ve mikro politika yapmanı, mikro sanat yapmanı, hep mikro birey üzerinden mikrolar, mikro politikalar ama kitleselleşmeden de bu sistemleri yıkamayız. Yani Türkiye'ye bakın, işte neoliberal sisteme bakın, sanatçılar örgütlenmiyor. Evet okuyup oku. Wall Street, Cube Museum e, gezi, e, işte e, şeydeki Amerika'daki neydi Kuzey Amerika'da e, sınırda e, aklıma gelmedi Toronto yakınlarında e, Seattle Seattle Seattle Seattle. <gülüyor> Seattle yürüyüşleri zaman zaman bize ümit verse de hani bir e, kolektif bir şeye dönüşüp bir dirence bir şeyleri değiştiremiyoruz yani. Bu o, büyük, koca sistemlerin içerisinde yutulmuş hissediyorum ben açıkçası Ama Sanatın kendimi. belki de zaten böyle bir iddiası olmadığı da yani sanatın sistemleri Şimdi değiştirme, toplumu dönüştürme... Politik olarak dönüştürme. doğru bir şey söylüyorsun aslında. Çünkü mesela hani, e, parçalandığımız için zaten... E, bizi bir, Mesela bu en son benim gittiğim bir dramaturklar e, toplantısı vardı. İşte e, toplum e, ve direniş, direniş yöntemleri diye bir Hı. şeydi. Hani bu dönemde hani sanatla direniş yöntemi nasıl olabilir diye. Mesela orada bir manifesto yazılacaktı. Bir tane oyun yazarı masaya gidip şeyi sordu. Bizi birleştiren nedir diye sordu. Yani çünkü gerçekten dediğini anlıyorum ben. Yani şey anlamında, politik anlamda ve sosyal anlamda. Mesela seçimlere de baktığınız zaman çok basit bir matematik var ortada yani hani, bir yüzde elli var, o yüzde elli tek bayrak, tek ulus, tek liderle birleşiyor. Bir öbürü yüzde elli var, o da yüzde elli, o da yüzde elli evet. ama şurada aynı konuda yani hepimiz otursak aynı oy kullanmayız. Çünkü hepimiz özgür ve birey ve bağımsızlık üzerine vurgu yapıyoruz. Anlatabiliyor muyum yani? çok aslında e, ironik bir durum yani bir yandan da. Ne kadar aslında bağımsızlaş, ne kadar özgürleşip, ne kadar bireyselleşirsen o kadar aslında e, şey gücün kayboluyor. O yüzden de bütün o, o mozayin, o parçalanmış şey, Mesela orada şey çıktı. E, baştan çıkarma gücü çıktı. Bizi birleştiren. Sevgi çıktı. Baştan çıkarma gücü çıktı. Gezi de açtı mesela. Yani biz bir sürü şey için protesto. Yani ben emeğe de gittim. Emekte de yani çocuklarla falan gittik biz yani. E, ama kitlesel olarak herkesin birleştiği. Orada bir ağaç mefhumu oluyor yani yani yeşim çok güzel bana da şeyi hatırlattı tam da. Bu mikro politikalara karşı mücadele et, et Yani Rafet de ilginç bir şey söyledi onu soracağım şimdi. Hani sanatın böyle bir derdi var mı ya da sanatçının diye. Tamam, sanatın Ama sanatın konusu ayrı yani ben bunu mesela ayrı Hı -hı. görüyorum yani hani öyle sanat... Öyle acaba Yevşim? Ayrı ya, mı Olabilir gerçekten? bilmiyorum yani yine şimdi sorguladım kendi kendime. Çünkü politik ve sosyal olarak bunu görüyorum, anlıyorum. Ama kendi yaptığım sanatın kitlesel olması, bütünsel ve tek bir şey söylemesi e, konusunda tabii ki bana göre aslında tek bir şey söylüyorum bir yandan da ben de sevgiden bahsediyorum mesela yani anlatabiliyorum ben de barıştan bahsediyorum sevgiden bahsediyorum ya yani ortak bir şeyden bahsediyoruz yine yani ya da e bir de bahsediyorum de, zaten diyorsun. sanatla hayat arasındaki duvarları yıkmamış mıydık biz yani bu avantgardla aslında yıkılagelen gelen bir şeydi hani gezide ruhunu buldu daha da bir hani bu <gülüyor> somutlaştı bizim gözümüzde ama işte buradaki çelişki bak bu denenmiş ve olmamış bir konu. <gülüyor> ee, evet, bir de o var. Şimdi e, o ta Arthur Rembo'nun Paiz Komünü'nde yer almasıyla başlayıp Tabii. İşte Dadacılar, Sürgu kopra Kobra Hareketli, Sityaferin'de 68'e geldiğinizde Şunu görüyorlar, sanatla hayat aynı şey olduğunda bunun çıktısı Politik bir devrim değil, bu kültürel bir devrimle sonuçlandı evet. ve bu dünyanın modern zamanda gördü en büyük dalgaydı evet. ve büyük bir geri çekiliş başladı. Hmm. Nikilizmin iki biçimi var, biri punktır, kültürel geri çekiliş, biri bayder minus'tur. Ee, yani modern e, toplumun içinde eğitimli adamlar, kadınlar eline silah alıp biz yürüyerek yapamadık, öyle yapalım, zorla yapalım dediler. İşte İngiltere'de aynı dönemde öfkeliler çıktı, Japonya'da Kızıl Ordu bilmem neyi çıktı falan. Bu da dönemde olmadı. Ve biz zaten o dönemde insanlık anlamında hala şeyin farkında değildik belki. Yani tek bir canlının... Ee, ya zarar vermeyin etik olarak sorumluluğu kimin alıp alamayacağını birilerinin adına iyilik düşünüp düşünemeyeceğimiz yani o işte biri modern der biri işte ideoloji dediğimiz kavramda Arkadaşım ne adına istiyorsun neyin kurtuluşunu istiyorsun şurada kaç kişiyiz bir avuç kişiyiz. Herkes kendi kurtuluşunu da bir kaleme yazsa bu da tutmayacak. Tutmayacaktır. Bizim yapabileceğimiz tek şey Dünyayı kurtaracak formüller değil, esasında herkesin kendisi olması gerektiğini e, anlatmak, bizim de kendimiz olmamız. Sanatçılığın işi biraz dürüstümüzdür. Kendi saplantılarını, karanlığını e, da kapsayacak şekilde aydınlığını tadı koyacaktır, ifşa etmesidir. E, yoksa e, biz bu değiliz. E, sosyal medyada siyasi görüş, inancı bambaşka kesimler hiç fark etmiyor. Herkes çevreci, herkes trafik kurallarına uyuyor. Herkes kadına şiddete karşı. E, yok böyle şeyler arkadaşlar. Yani bu ideolojiyle değil, solcular iyi, sağcılar kötü, liberaller şeytan, böyle şeyler yok. İnsan kendi içinde aydınlık ve karanlığı içinde taşıyan bir canlı türü toptan kurtuluş reçeteleri e, moderne ait bir deneyimdi, denendi ve olmadığı da görüldü. Ha bu şeyi gerektirmiyor, Mar Marx'ın fikirleri e, ortaya koyduğu tezler, eleştiriler geçerli olabilir ama onun komünist manifestoda Engels'te yazdı toplumu değiştirecek bir öncü parti gücün falan filan olduğu bu denendi ve olmadı. Bu olmadığı görüldü, o duvarlar Siyağın e, yaptığı çabalarla yıkılmadı. İçerideki adam da muz yokluklarıyla işte kıyafet yokla. Neden bunu dinleyemiyorlar? Yani şeyi anladık. Ama yani belki Marx'ın bahsettiği şey yani şimdi sorgulamak için söylüyorum ben. Ve tepe'den bir şey değildi de doğal olarak toplumların evrilmesinden bahsediyordu. O şırıngalanmış bir deneydi yani. Yani aslında Marx'ın bahsetti tarih böyle evrilecek. Sonuçta böyle olacak falan gibi bir şey. Ama Yok. Da, tarihi değiştirmekten bahseder sonuçta. Manifestoda öyle bir iddia vardır. Ya yani evet. Yani bir çağrı var hani ilişkisinde vesaire. Ama sonuç itibariyle benim anladığım hani böyle yani toplumlar buraya evrilecek. Yani doğal olarak hani e, toprak belli, sahipleri belli. Insanlar sonuç itibariyle eninde sonunda yani Baş kaldıracaklar ve yani toplumsal olarak bir dönüşüm yaşanacak gibi bir çok basit anlamda bir fikir üzerinden düşünebiliriz belki ee, yani. Belki de olmadı daha yani. Ya o, bence onun zamanı var diye düşünüyorum ben bir de... Ben inandığım için değil de hı. yani çok hani yani sorguladığım için söylüyorum hı hı yani şu an. Ben de inandığım için söylüyorum. Ee, şey geldi aklıma, hatırlarsanız bu yaz G20 zirvesini protesto etmek için Hamburg'ta mıydı? Ee, bin kişi zombi kılığına girip e, bir protesto eylem yaptılar. Üstelik dünyanın dört bir yanından gelen çok değişik yaşta e, insanların katıldığı Bence çok renkli, çok önemli bir şeydi o. protest bir sanattı bana göre. Yani onlar sanat amacıyla yaptı mı yapmadım bilmiyorum ama o kadar güzel bir organizasyondu ki. Yani şurada hani bu mikro politikalar içerisinde şimdi Rafet buna karşı çıkacak eminim ama hani sanatçının bir sorumluluğu da yok mu? Yani ben çok klasikten bir şey söylemek istiyorum. Hani sanatçı toplumun vicdanıdır. Ya toplumda bu kadar yara varken, bu kadar acı, ölüm varken yani sanatçı neyi anlatacak? Sen tiyatroda neyi anlatacaksın? Sen sanatında... Onlara, pardon, sırtını dönüp de başka bir anlatacak. anlatacaksın? Şimdi, e, e, yani, şey Şimdi bak ben şöyle bir şey söyleyeyim mi Şimdi bak ben sanatçı bunların hepsini yok sayısın gibi falan bir şeyle demedim. Ben sadece bugüne kadar bana öğretilen duyarlılık biçimleri, kalıplarının bana uymadığından bahsediyorum benim de e, yaptığım şeyler çok daha en uzun bir konuşmanın konusu. Bunları anlatırsam e, doğal olarak mikrojumu benim algıladığım şeyle ilgili ve bunun çıktıları var. Ama işte ben kalkıp şu an e, öyle bir fikre sahip değilim ki insanlara. Arkadaşlar dünyayı kurtarmanın yolu bu falan. E, bu biraz artık süper kahramanların diyebileceği sözler. Biz normal insanlar olduğumuzun farkındayız. Ben de benim gibi olmayan işte inanç olabilir, düşünce olabilir, entelektüel düzey olabilir. Benle farklı gördüğüm insanlarla aynı hastalıklara, aynı zaaflara, karanlıklara sahip olduğumuz da farkındayım. Onu kötü göremiyorum. Onun içinde de bazen iyilik görüyorum. Kendimde kötülük görüyorum. Yani bakıyorsun tamamen benim zıttım dediğin adamın bir kediyle kurduğu ilişkide o kadar güzel bir sevgi o kadar yalın bir ilişki var ki, ya bu adam kötü değil mi diyorsun ya, bu şunu duyduydu ama bakıyorsa insan olarak o da onu reddedebiliyor. Yani biraz bunların zorluğu, ama müşterekler yok mudur, müşterekler bulunur. Ama bu müştereklerden şemsiye açılıyor mı, ki ideoloji bence bir şemsiyedir, e, o zor yani, o olunca ben oradan artık kaçmak istiyorum. Çünkü birisi benim adıma da doğruları söylemeye başlıyor. Ben de sizin adınıza da söyleyebilirim. Benim tek derdim şu. Ben kendi inandığım şeyleri gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bunu yaparken de benim de kendi etik değerlerim var. Kişisel etik. Zaten bu olmasa sanat yapmazdım gider. Başka şey yapar. Ama Rafet tam da benim itirazım burada. Yani senin sen olarak kendini yaşayabilmen için benim de ben olarak kendimi yaşayabilmem gerekiyor. Ha, bu Bunun koşulları yoksa yani sen bunu işte mikro politikalar üzerinden ...çok büyük sistemlere karşı, makro politikalara karşı biz bunu yapamayacağımız için... ...yani senin yaşam alanın daraldıkça, hani şu ki <gülüyor> e, siyasetinden bahsediyorum. Sen zaten kendi sözünü orada özgür olarak, otosansı uygulamadan söylemeyeceğin ...bir yere geldiğinde zaten o zaman e, sıkışmış olacaksın. Şu an hani o çok kritik, o kritik aslında varmak üzere gibiyiz ya da nereye dönüşecek bilemiyorum ama... ...mesele tam da orada başlıyor. Yani sen diyorsun ki ya ben bireysel olarak kendi sözümü söylemek istiyorum, kimse benim üzerimde taküm kurmasın, ben özgür olayım. Ee, aslında bunun formülünü de çokluğun bir aradalığı, çoğunluğun değil, çokluğun. Yani sen sen olarak, ben ben olarak herkes kendi olarak... Ee, yaşam alanını kurduğunda ve biz birbirimize tahammül edecek şekilde çokluk içinde yaşamaya başladığımız zaman sen bunu yapabilirsin ancak. Ama şu koşullarda senin bunu yapman çok zor. Zaten İtopik olarak ben de sana katılıyorum ama dediğim gibi bu şu an topya Bunun alanı yok. Bunun realitesi de yok. Yani ee, yazar şey diyor, iki kişi yan yana geldiğinde faşizm başlar diyor. Malina'da. Ee, bu budur yani e, bizim e, dünyaya, geleceği bir sürü tahayyülümüz olabilir. Tahayyüllerimiz çok da yakın olabilir ama inan e, aynı yerde 48 saat geçirmeye başladığımızda biz sorunlar yaşamaya başlayacağız. E, çünkü dediğim gibi e, ne yazık ve ne yazık insan böyle bir canlı tür değilmiş. Ölü olduğunda da tehlikeli hale geliyor çünkü kitleselleşiyor. Kendi varlığından öte bir, bir birleştirici güç oluşuyor ya. O hayırlı bir şey değilmiş, biz onu gördük, deneyimledik. Ha bu dediğin yerle neye var, ben zaten kendimi özgür ifade edemeyeceğimi baştan söyledim. Bir şey yaparken ben zaten otosansür mü yapıyorum dedim. Son bir back var yani bir şey koyuyorsan bakıyorum. Bunun her türlü anlamda, ee, babam da karşı çıkabilir dediğimiz yani. Bu sırf politik bir şey de değil, ahlaki de olabilir dediğin şey. Toplumsal normlarla da ilgili bir sorun olabilir. Her dediğime bakıyorum. Bakmakta zorundayım. Bir özgürlük içerisinde değilim. Ama 21. yüzyılda dediğimiz şey bizim çırpındığımız yer. Biz çırpınıyoruz. Belki çırpıntıdan bir şey çıkar ya. Yani Rafet tam öyle diyorsun da 21. yüzyılda şu anda bize dayatılan o 18. yüzyılın milliyetçilik ve neokonservatizm adı altında din, milliyetçilik gibi çok ilkel duygularla dayatması ya, karşısındayız. Es eski Yunan'a git yani, orada bile aynı şey çıkacak e yani. Yeşim'e yeşime soralım. Yeşim şimdi e, Hamburg'daki bir insanın yaptığı o e, çevreci e, insanların yaptığı G20 zirvesine protesto. Hani sanatçı toplumun vicdanı mıdır? Sanatçı elbette böyle bir misyoner değildir ama hani orada bir sorumluluk, bir farkındalık oluşturma, bilinç. Bu anlamda sen belki tiyatro biraz daha şey. Hani Rafet burada daha bireysel düşünüyor. Belki onun liberal bir neoliberal bir diyebilirler Rafet bilmiyorum. <gülüyor> o yani bu büyük ütopyalara ve insanların aslında bir arada yaşamasını bile mümkün olamayacağını söylüyor ve özgür olmak istediğini söylüyor ama ben de diyorum ki yani bu kadar makro sisteme karşı zaten mikrolaştırılan hani bireysel söylemlerle biz yutulmuş durumdayız. Dolayısıyla sen özgür bir ortamda zaten sanat üretemiyorsun işte otosansör var, o var, bu var zaten öyle bir gerçeklik de yok. Sen nasıl bakıyorsun buna yani sen nereden bakıyorsun? hani Sanatçı toplumu vicdandır derken ben de çok demode ve klasik belki yaklaştım ama. Ya hepimizin bir vicdanı var tabii ki. yani Ben de anlatıyorum işte yaşlı çocuk diye, yani o vicdandan dolayı yapıyoruz bütün bu yaptığımız şeyleri. Yani bir şey ifade etmek istediğimiz için ama e, kitlesel kurtarma, yani toplumu kitlesel olarak kurtarma Konusuysa tartıştığımız hani popüler kültürden biraz kitleselliğe geldik tabii biz bu noktada. Sen ne diyorsun? Ben mesela kişisel devrimlere ve bölgesel devrimlere inanıyorum. Ben zaten kendi alanımda yaptığım ben kendi duruşumla ve yaptığım alanla yarattığım alanla ben kendim bir devrim yarattığımı hissediyorum yani. <gülüyor> E herkes bu sorumluluğu hissetse yapsa Hı. o zaman tamam ama herkes birleşsin, tek bir cümle adı altında birleşelim, o da yapıyor yani, o da kendini ifade ederek yapıyor. Evet. Ama yani tek bir cümle altında birleşelim, hepimiz aynı şeyi söyleyelim mi dersen, öyle değil. Yani bu şey de aslında biraz hani... Masada konuşuyorduk biraz yani mesela Aksak İstanbul diye iki diye bir oyunun var o Barcelona'da oynanandı bir festivalinde ve böyle oyunda şeyle ilgili asimetrik zaten Aksak usulde öyle bir şey asimetrik bir yani şey değil hani batı müziğinde simetri var bizde böyle bir asimetrikten yani şuradaki üzerinden yani asimetrik bir yapısı var oyunun. Konservatif bir aile bir tarafta işte dediğimiz anlamda modern laik bir aile bir tarafta ama bunlar tam da birbirlerine karşıt değil iç içe geçen şeyleri var yani tam da simetrik asimetrik şey simetri söz konusu değil. Şimdi oyun oynandı, ondan sonra tabi orada konservatif ailede başı örtülü kadın da var, o da işte Allah'tan bahsediyor, kafirlerden bahsediyor, onun kocası var, o da işte ne bileyim ben sakin ve ama sinirli, maço bir adam, böyle ona buna dayılanıyor, sokakta adam dövüyor falan filan ama ben o, o bölümde mesela komedi olsun diye yazmıştım, tabi Avrupa'ya onu götürünce onların günleri diken diken hani seyrettiler falan, oyunun sonunda da e, söyleşine bana sordular. Dediler ki bir kurtuluş gözüküyor mu? Yani Türkiye hani e, bu şey gibi olacak mı? Hani modern bir ülke olabilecek mi? Ben de dedim ki yani e, benim mesela dedim burada mesela iki aile gördüğünüz dedim. Onların ayrılaşması değil mi? yani. Mesela geçişkenlik mi birbiri arasındaki? Yani tolerans. Yan yana kendi alanlarımızdaki devrimlere saygı duyarak yan yana durabilmek. Anlatabiliyor muyum? Onun şeyine devrimle müdahale etmemek, onun de bana benim devrimle müdahale etmemesi. Yoksa ben orada Sakin bey yani tabii ki kötü bir şey yaparsa, zulmederse o ayrı bir şey yani. Anlatabiliyor muyum? Gelip de benim e, kardeşimi döverse, e, arkadaşımı içeri alırsa o başka bir şey yani. Anlatabiliyor muyum? O işte toleransın olmadığı bir şeyler. Yoksa insanlar inansınlar kendi ya da ne yapıyorlarsa yani muhafazakar bir yapıya sahip bir alan kurmak istiyorsa kursun. Ama gelip de benim alanıma müdahale etmesin. Ben de onun alanına müdahale Yani yan yana durabilmek bence önemli olan. O nedenle de... Yani yine kendi açımdan kendi yaptığım şey eser, yani yazdığım şeyler ya da yapmaya çalıştığım şeyler genellikle yani bunun üzerine yani hani tamamiyle bir meta söylem tek bir şey çıkarmak söz konusu değil benim için yani Hı. ama tabii sanatçılar olarak birleşmeli miyiz Bu ee, bir de saflaşma getiriyor yani. Sen birleşiyorsun neye karşı? Bir şeye karşı birleşiyorsunuz o zaman. Niye karşı birleşiyorsun? Gel ona da al, yani elini tut o zaman yani. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Yani hepimiz aynı olamayız ki. Yani insanın doğasına aykırı zaten bu. Yani ne yaptığın eser aynı olabilir, ne düşüncen aynı. Olabilir. Yani hepimizin baş parmağı ayrı basıyor yani. Ama işte şey konusu da düşündürüyor beni tabii. Bizi birleştiren ne bence? tolerans. Hmm ve sevgi ve şey yani böyle şeyler yani yani incitmemek falan gibi aslında tamamiyle insan tamamıyla şeye bağlanan özünde yani bütün kitapların söylediği şeye bağlanan bir şey o da tamamiyle çarpıtılıyor şu anda mesela yani. onun söylediği şeyle benim söylediğim şeyi özünde aynı olmalı aslında diye düşünüyorum yani Bilmiyorum dedi. Toparlamak lazım. Vardı bu konuya. Evet, aslında pek çok... soru sormak isteyen var. Evet, sonra çok sonra. konuya değindik bence. Süremizi biraz doldurduk, bitirdik. Ama Aa, izleyicilerimizden evet. soru sormak isteyen varsa konuşmalar üzerine katkı sunmak isteyen varsa onları alıp bitirebiliriz. Ben bir şey söylemek istemiyorum. Baz konuşmaya başlarsa. Gitmez. Sonrasında bir ben... <gülüyor> ayrı ya, yapalım. Evet. Bir ayrı yapalım peki. Ya tabii ki biz burada bir sonuca varamadık. Bir, bir şey değildi amacımız. Bir tartışma ortamı yaratmaktı. Ee, ben Yeşim Özsoy'a ve Rafet Aslan'a çok teşekkür ediyorum. Ee, düşüncelerini ifade ettiler. Belki kafamızda sorular oluşturdular. Hani bu soruları Haydeger'in söylediği gibi aslında soru sormak. Cevabı aramaktır ya da o cevaba yönelmek çok önemli bir şey. Onu gerçekleştirmiş olduk. Teşekkür ederim kendilerine. Düzenleyen arkadaşlarımıza Sinan Bey'in güne de çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdikleri için. Evet. Ayka ve UPSD'ye de teşekkürler. Evet, Biz de te yaptıkları yaptıkları teşekkür ederim gerçekten. Güzel bir, e, benim açımdan da güzel bir tartışma oldu. Senin moderasyonun için de teşekkür ederim. Evet, <gülüyor> çok başarılı <gülüyor> moderasyondu.